Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Medine'de Gelen Hükümler Başlığı Altında Sunduğumuz Haftalık Sunumlarımıza Bugün Geçen Haftadan Ve Önceki Haftadan Devam Ettiğimiz Resul Muhammed'den Gelen Bilgiler Bölümünün Üçüncüsünü sunacağız Resul Muhammed'den Gelen Bilgilerin Bu Bölümünde Resul Muhammed'den Gelen Bilgiler Yerine Resul Muhammed'den geldiği söylenilen bilgiler demeye uygun görüyorum. Zira bundan önceki bölümlerde Kur'an'ın musaf haline gelmesini günümüzde yaşanan din algılarının hangi döneme ilişkin olduğu konularına değinmiştik. Bugün Resul Muhammed'den geldiği iddia edilen veya söylenen adına hadis denilen bilgiler üzerinde duracağız. Bu nedenle hadis kültürüyle alakalı temel kavramlar üzerinde kısaca duralım. Hadis, lügat anlamıyla haber demektir. Toplumumuzun Osmanlıca diline çoğulu havadis olarak geçmektedir. Havadis, hadisler demektir. Yani haberler demektir. Kelimenin özgün ifadesine göre, herkesten, her şeyden gelen haberler, hadis veya havadis kelimesiyle ifade edilir. Ancak Müslümanların hadis, fıkıh, tefsir, kelam, siyer ilimlerinde hadis denilince Rasul Muhammed'den gelen bilgiler olarak kelimenin anlamı tekleştirilmiştir. Böylece hadis, klasik anlatımla Rasul Muhammed'den gelen sözler, fiiller, takrirlerdir. Ama kelimenin geniş anlamıyla, Arapça kökendeki anlamıyla, herkesten gelen haber, hadistir. Fiil, Rasul Muhammed'in eylem olarak yaptıklarını, takrirleri ise sorulan sorulara veya yapılan eylemlere suskunlukla cevap vermesi olarak ifade edilir. Yani birisi gelmiş, Rasul Muhammed'e herhangi bir şey sormuş, o da susarak cevap vermiştir. Tabi sorunun ahengi bu konuda önemlidir. Mesela, ey Allah'ın Resulü, ben şunu yemek zorunda kaldım. Yediğim şey helal midir? Sorusuna, Resul Muhammed böyle bir soruya susmuş. Hayır, haramdır dememişse, buna takrir denir. Veya bir şey yapmış, demiş ki, Ya Resulullah, ben şöyle şöyle bir şey yaptım. Bu yaptığım İslam'a aykırı mıdır? diye sorduğunda, hiçbir şey dememişse aykırı olmadığı anlamına gelir. Bir bakıma sukut ikrardan gelir ifadesi takrir kapsamında algılanmıştır. Sünnet, gelenek, örf, adet, yaşam biçimi, din, ceza olarak ifade edilir. Sünnet kelimesinin Arapça kökenindeki anlamları bunlardır. İnsanlar geleneklerini örflerini, adetlerini, yaşam biçimlerini, dinlerini sözleriyle, eylemleriyle, takrirleriyle yaşar. Onun için yaşamdan gelen sözler, fiiller yani eylemler ve takrirler hadis kapsamında değerlendirilmiştir. Kelimenin geniş anlamıyla herkesin yaşamlarından gelen bilgiler sünnettir. Onun için bazı klasik kitaplarda Muhammed'in sünneti, Ebu Bekir'in sünneti, Ali'nin sünneti Ömer'in sünneti gibi ifadeler kullanırken bazı adetlere, örflere de mesela Emevilerin sünneti, Abbasilerin sünneti, Memlulukların sünneti gibi bir devlet yapılanmasının veya bir toplumsal yapılanmanın sünneti olarak yani onların takip ettiği yol olarak kullanıldığı olmuştur genel ifadesiyle. Buradaki kullanım kelimenin genel anlamıyla ilişkindir. Hangi kullanım? Ebu Bekir'in sünneti, Ali'nin sünneti, Ömer'in sünneti gibi ifadeler. Hadiste olduğu gibi sünnette de kelimenin anlamı tekleştirilmiş, Resul Muhammed'den gelen bilgiler sünnet olarak ifade edilmiştir. Hadis tarihi, Resul Muhammed'in ayetlerle karışır düşüncesiyle, ayetlerin dışında hiçbir şeyin yazılmaması konusunda Arkadaşlarını uyardığından söz ederek başlar. Yani bir hadis tarihi okumaya kalktığınız zaman başta konunun başında önce bu yazılır. Denir ki rivayete göre veya rivayetlere göre Rasul Muhammed ayetlerle karışır düşüncesiyle ayetlerin dışındaki sözlerinin yazılmasını istememiştir. Bu anlatımla hadis tarihi başlar. Resul Muhammed ayetler dışında söz söylemiş midir? E, elbette söylemiştir. Bugün insanlar nasıl? Kur'an okuyorlar, ayetleri okuyorlar ama günlük hayatlarında ayetlerden daha çok, yüzde olarak daha çok günlük hadisler içerisinde başka sözler söylüyorlarsa ayetlerin dışında elbette Resul Muhammed de Ayetlerin dışında birçok söz söylemiştir. Ayetlerin emrettiği kuralların dışında ayetlerin özüne aykırı olmayan fiiller işlemiş midir? Elbette işlemiştir. Çünkü hayatın bütün kuralları ayetlerle belirlenmiş değildir. Nihayet Kur'an okuyoruz. Allah'ın helalları, haramları bellidir. Gerisi serbesttir. Dolayısıyla bir ayet gelip de herhangi bir şekilde hüküm verilmemişse, zaten yaşanan örf içinde uygulanan birçok kural, Birçok yaşam biçimi devam etmiştir. Ne zaman ayet geldi, dedi ki bunu yapmayın artık dedi, o yasaktır dedi, o haramdır dedi, onu kesmişlerdir. Ama ayet gelip de haram kılmadıktan sonra günlük yaşamdaki bütün Arap örfü, Arap genellikleri yaşamaya devam etmiştir. Dolayısıyla Resulullah da elbette ayet gelip de haram kılmamışsa o kılınmayan Arap örflerini yaşam biçimi olarak devam ettirmektedir. Ayetlerin yaşama aktarılması ile ilgili konuların dışında herhangi bir konuda kendisine soru sorulduğunda veya bir şeyin yapıldığını gördüğünde susarak onayını dolaylı göstermiş midir? Elbette göstermiştir. Çünkü doğanın gereğidir. Allah Resulü'nün görevi nedir? Allah Resulü'nün görevi kendisine Allah'ın gönderdiği ayetler ile toplumu kontrol altına tutmaktır. İslam'ın temel prensibi budur. Ama Ayetlerle belirlenmemiş herhangi bir konu varsa, o konular ayet gelinceye kadar yasaklanmış değil. Ayet gelinceye kadar o konuda herhangi bir engelleme gelmiş değil. Dolayısıyla insanlar günlük hayatı içerisinde yaşamını sürdürmektedirler. Dolayısıyla yeni din öğrenenler, tarihe baktığımız zaman veya hadis kitaplarına baktığımız zaman yeni din öğrenenler, Allah'ın neyi haram kıldığı, neyi haram kılmadığı noktasında ayetlerle ilgili tam bir bilgi sahibi olmadıkları için her yaşadığı kuralı, her yaşadığı geleneği, her yaşadığı biçimi, örflerinden gelen her yaşadıkları biçimi, kuralı gelip Ya Resulallah, biz böyle bir şey yapıyoruz, bu dinimizde yasak mıdır diye sormuşlardır. Ve bu sorguların karşılığında bazen susarak, bazen de sözlü olarak açıklamalar getirmiştir Allah razı olsun. Çünkü bu normal bir şeydir. Bugün de aynı şeyi mesela içinde yaşadığımız toplumda görebiliriz. Örneğin bir Müslüman kardeşimiz herhangi bir bilgi din hakkında bilgisi olmayan herhangi birisine İslam'a ısındırdığı zaman o kişi iki de bir o kişiye gelir der ki şu İslam'da var mı? Bu İslam'da var mı? Şu İslam'da var mı? Bu İslam'da var mı diye sorar. Veya herhangi bir Hristiyanı, Yahudi'yi, Budist'i veya işte İslam ilgisi olmayan herhangi birisine Müslüman Olmasına vesile olan bir Müslüman kardeşimiz artık sorulardan başına alamaz. Çünkü o kişi bir an önce günlük yaşamında, kendi yaşamındaki bazı şeylerin İslam'a aykırı olup olmadığı noktasında çok kısa bir zamanda kendisini geliştirmek için ikide bir soru sorar. Bu normaldir. O gün Araplar da böyleydi. Araplar İslam'a inandıkları zaman ayetlerin tümüne sahip değillerdi anında. Çünkü anında zaten bütün ayetleri bir araya getirip de işte İstanbul'dur denecek bir noktada da yoktu. Onun için fırsat buldukça hemen Resulullah'a soru getiriyorlardı. Ya Resulullah şu işte haram mıdır, bu yasak mıdır, bu var mıdır, bu yok mudur gibi sürekli soru getiriyorlardı. Gelmesi de gayet normaldi çünkü günlük hayatta o insanların çoğu zaten okur yazar değildi. Hüküvenlerinin ellerine ayetler verilmiş olsa bile yazılı sureler verilmiş olsa bile onlar okuma yazma bilmeyen insanlardı. Çoğu bedevi toplumundan geliyordu. Yani bugün kırsal kesim dediğimiz Medine şehrinin dışındaki birçok vahalarda orada burada yaşayan küçük yerleşim alanlarında yaşayan insanlardan oluşuyordu. Şehrin içindekilerin içinde Medine'nin içindekilerde de bile okur yazar insanlar azdı. Müslüman oldukları zaman onlar da aynı şekilde ikide bir gelip soru soruyordu canlı bir hayatın içerisinde yeni bir dinle karşılaşan ve ona inanan insanlar onu hayatlarına almak için elbette sürekli bir sorgulam yöntemini, şu var mı, bu var mı deme yöntemini seçeceklerdir. Bu normal bir şeydir. Onun için Allah Resulüne de sürekli sorgular yönetilmiştir. Her fırsatta. O da ya susarak ya da sözleriyle cevap vermiştir. O halde bütün bunlar olmuştur. O halde Resul Muhammed'in sözleri, fiilleri, takdirleri, ele alınmalıdır ve bu el alınan sorgulama yönteminden çıkan bilgiler bir tahlile harbit ve bu tahlilde iki kapsamda değerlendirilebilir. Birincisi, Resul Muhammed'in ayetleri açıklayan, ayetlerin uygulamasına yönelik örneklemeleri yapan, ayetlerin uygulanmasıyla ilgili konularda gelen sorulara veya yapılan işlere karşılık susarak veya dolaylı olarak Anlattığı, takdirde bulunduğu konuların bilinmesinde o ayetlerin topluma nasıl yansıdığı noktasındaki açılımını bugün Müslümanların bilmesinde yarar vardır. Elbette bugün Müslümanlar ellerine Kur'an meallerini alıp da veya tefsirlerini alıp da bir ayetin anlamını okudukları zaman kendi anlayışları mutlaka vardır. En azından meal okudukları zaman meal yapan arkadaşımızın veya kardeşimizin yazdığı anlam üzerinde Ayet okuduğu zaman kendi kafasına bir anlam teşekkür edecek, onun hayata şekillenmesine teşekkür edecektir. Ama burada önemli olan o değildir. Burada önemli olan Resul döneminde o ayet okunduğu zaman nasıl o toplum tarafından algılanmış ve nasıl hayata intikal ettirilmiştir. Onun özünü kavradığımız zaman kafamızda ayetin uygulanmasıyla ilgili hayata geçirilmesiyle ilgili ufkumuz daha genişleyecektir. Ve bizim bugün daha iyi anlamamıza neden olacaktır. Elbette sen onlara açıkla, onlara örnek ol emrine uyan Allah'ın Resulü Muhammed ayetlerle ilgili sorulduğunda açıklamalar yapacak tabi olarak ayetlerin uygulamalarını uygulayarak gösterecektir yine tabi olarak. Burada bazı Müslüman kardeşlerimiz zaten Allah'ın ayetleri yeterli açık değil mi? Nasıl Muhammed neyi açıklayacak diye sorabilirler. Haklılar da. Nasılsa mealden okuyorlar. Okumaları da var. Bilgileri de var. Kendilerine göre bir anlayışları da var. Okuduklarını da anlıyorlar. Ve bu kadar açıksa ve Allah da zaten gönderdiğim ayetler yeterince açık diyor ise neyi açıklayacak Muhammed diye sorabilirler. İlk anda kafalarından bu geçebilir. Ve doğrudur da geçecektir de. Ama işin tabiatında aslında o mu var? Bu konuda biraz aklımızı kullanmak zorundayız. Muhakememizi çalıştırmak zorundayız. Böyle sormakta haklılar ancak unuttukları bir şey var. Bu soruyu sorarken. Unuttukları bir şey var. Allah toplumların anlaması için onların konuştuğu apaçık bir dil ile göndermiştir. O günkü insanların üzerine konuştukları dil üzerine göndermiştir. Şimdi bakıyoruz. Allah'ın gönderdiği ayetlerin... Gönderildiği toplum, Mekke toplumu ve Medine toplumudur. Yani Mekkeliler ve Medinelilerin üzerine gönderilmiştir. Birinci süreçte ayetler Mekke'de inmeye başlamış. Mekke'de insanlar var. Mekke toplumu bir Arapçayı konuşuyor. O Arapça ile o insanların anlayacağı şekilde gönderilmiştir. Sonra arada 450 kilometreden fazla olan, o civarda olan bir Medine var. Ki o gün 450 kilometre bugün çok yakın bir mesafe olmasına rağmen o gün çok yakın bir mesafe değil. İnsanların atla, eşekle, deveyle yürüyerek gittiği bir 450 kilometrenin mesafesine düşünün. Ayrı bir yaşam biçimi, ayrı bir kültür, ayrı bir anlayış var her iki şehirde ve ikisi de büyük bir şehir. Ha, bugün 450 kilometre kolay, 5 saatlik bir yol. Atlarsın arabaya 5 saat sonra varsın ama o öyle o gün öyle değil. O gün Mekke'den Medine'ye yürüyerek veyahut hatta deve sırtında veya hatta at sırtında kaç günde gidiliyordu. Diyelim ki bir sureye ilişkin ayetler Mekke döneminde geldi. Dolayısıyla doğal olarak ayetler Mekke'de konuşulan Arapçaya, Mekke şivesine göre geldi. Bu durumda Mekkeliler inansın inanmasın indirilen ayetleri anlıyordu. Yani kafirler de anlıyordu, Müslüman olanlar da anlıyordu. Neden? Çünkü kendi konuştukları Arapçaya, Mekke Arapçasına ve kendi konuştukları Şive'ye, Mekke Şive'sine göre ayetler geliyor. Ancak Müslümanlar çoğaldı. İslam Mekke'nin dışına taştı, Arabistan'ın tamamına doğru yayılmaya başladı. Arabistan'daki her kabile, her aşiret Arap olmasına, Arapça konuşmasına rağmen Mekke lisanlı Şive'sini konuşmuyorlardı. Farklı bir Arapça konuşurlardı. Genel olarak anlaşılıyordu. Ama, Detayda birçok konu anlaşılmıyordu. İşte bugün örnekleyelim. Ülkemizde Türkçe konuşanlar var, Kürtçe konuşanlar var, Arapça konuşanlar var. Kendi özel dillerini bazan Lazca'yı, bazan Abazacayı, bazan Gürcü, lisanlı, bazan Azerili lisanlı ve ülkemizde yaşayan azınlıklar var. Rumca'yı konuşan, İbranice'yi konuşanlar var, Ermenice'yi konuşanlar var. Şimdi bu insanların konuştukları kendi aralarındaki konuştukları dillerin bütün dünyadaki Örneğin Rumca konuşanlar var. Örnekleyelim. Yunanistan'daki Rumca'yla aynı mı konuşacak? Veya Türkiye'de İbranice konuşanlar var. Türkiye'de yerleşik yaşıyor, kendi aralarında kendi dillerini konuşuyor. İsrailliler var daha doğrusu Yahudiler var. İsrail'deki dili mi konuşuyorlar? Örnekleyelim. Veya Türkiye'de Ermeniler var. Ermenistan'daki dili mi konuşuyorlar veya Ermenistan'daki değişik şehirlerde konuşulan şiveyi mi konuşuyorlar? Tabii olarak farklı şeyler. Konuşuyorlar ve kendi aralarında farklı geliştirmişler. Koskoca bir Arabistan var, o Arabistan'da farklı şehirler var, farklı kabileler var. Ve birbirinden kopuk, şimdiki gibi birbiriyle etkileşimi çok fazla değil. Örneğin Türkiye'de şu anda eğitim nedeniyle veya değişik nedenlerle veya baskıyla insanların konuştukları dil birbirine yakın hale geldi. Bu eğitim düzeninden kaynaklanan, baskıdan kaynaklanan veyahut işte medyadan kaynaklanan, gazetelerden, televizyonlardan, filmlerden kaynaklanan bir yaklaşım sevgileri. Diyelim ki bu iletişimler olmasaydı ne olurdu? Kayserili, Kütahyalıyı zor anlardı. Türkçe konuşuyorlar. Veya doğuda Kürtçe konuşan arkadaşlarımız, örnekleyelim Malatya'da Kürtçe konuşan bir arkadaşımız, Ağrı'daki veya Hakkari'deki Kürtçe konuşanın zoranlar. Genelde Kürtçe konuşuyorlar. Veya Türkiye'deki yaşayan Araplar, Yemen'deki Arapçayı anlayabilirler mi? Örnekleyelim. Arada bir mesafe var. Hani yakından bahsetmiyorum. Suriye, Irak Arapçasından bahsetmiyorum. Mısır Arapçasından bahsetmiyorum. Bugünkü iletişim imkanlarında belki yakınlaşma daha fazla ama o gün daha çok ayrışma var. Şive'de farklılıklar var. Dolayısıyla Mekke'de indirilmiş bir ayeti, kendi Arapçaları, kendi şiveleriyle Mekke'den dışından gelen Müslüman olan kişiler tam anlayamıyorlardı. Arapçaydı evet açık seçik gelmişti ama onlar tam anlayamıyorlardı. Bu da doğanın gerektirdiği, o şartların, sosyolojik şartların gerektirdiği nedenlikte. Onun için bazı kelimelerde tereddüt yaşıyor ve gelip Rasul'e soruyorlardı. Çünkü aynı kelime kendi şivelerinde küçük bir okuyuş farkıyla başka bir anlam ifade ediyordu. ayetleri açıklaması toplum geliştikçe çoğaldı ve de bu açıklamalar toplumun gelişmesiyle doğallık kazandı. Onun için bugün de hem Arapça konuşan toplumlar hem Arapça konuşmayan toplumlar Arap lisanının özelliklerinden giderek ayetlere verilen anlamları tartışıyorlar. Dikkatini çekiyor. İşte bugün mektep odasında hemen hemen her gün İsmail Hocanın size ne veriyor? Kur'an üzerine çalışmalar yapıyor ve onları veriyor. Verirken bir sürü ayetlerde geçen kelimelerin anlamları üzerinde durmak zorunda kalıyor. İşte şu anlama gelir, bu anlama gelir, şu anlama gelir, bu anlama gelir. Açık ve seçik indiği söylenen hem ayetle tespit edilen hem de ifade edilen bir Kur'an'daki geçen kelimelerin anlamları üzerinde tartışarak veya konuyu genişleterek ayetin doğru anlamının şu olabileceği söyleniyor. Bugün. O gün, o günde var. Resul zamanında da var. Aynı tartışma, aynı gelişme onda da var ama Resul zamanında tartışma şeklinde değil. Bugün insanlar tartışma şeklinde birçok konuyu araştırdıktan sonra bana göre bu anlam daha doğru diyor. Ama o gün öyle bir şey yok. O gün Başta bu dinin Resulü olan, Nebisi olan Muhammed var. Yakınsa diyor, ben işin doğrusunu öğreneyim, bu ayet ne anlama geliyormuş diyor, hemen geliyor, soruyor. Ayette geçen anlam şudur, diye tartışan bugün insanlar var ama bugün bu tartışma yok. Bugün hemen her ayette yapılan bu anlam açımları, Resul Muhammed döneminde toplumsal çağlamaların doğal serinde oluyordu. Diğer taraftan her toplumun kendine göre kurduğu simgeler, deyimler, ifadeler vardı. Kullanılan simgesel deyimleri bazen farklı kabiller anlayamıyorlardı. Buna en güzel örneklerden biri, imsak vaktinin bitişini belirleyen siyah iplik, beyaz iplik meselesiydi. Medine'de inen ayette, Allah beyaz iplikten, siyah iplikten bahsettiği zaman Medine'de anlıyordu. Çünkü kendi aralarındaki o dil kurum biçiminde, konuşma biçiminde siyah iplikle beyaz iplik lafları, sözleri geçiyordu. Bu deyimler, bu simgesel ifadeler geçiyordu. Ama bir başka kabile de geçmiyor. Medine'li bunu anlarken, Medine'li olmayan, Medine'nin dışında kültürünü geliştirmiş, yaşamını geliştirmiş olan birisi hemen geliyordu, soruyordu. arasında ne demek? Bu ayette siyah iplikten, bahsediyor. Hatta rivayette nasıldır? Adam ok okumuş ayeti, ondan sonra başına ucuna bir tane siyah iplik, bir tane beyaz iplik koymuş. Başlamış bakmaya. İkisi birbirinden net bir şekilde ayrıncaya kadar yemiş içmiş. Siyah ipliğin gece karanlığına, beyaz ipliğin sabah aydınlığına işaret ettiği, ikisinin doğu ufkunda belirmesiyle imsak vakti biter açıklaması Kur'an'da yok. Kur'an'da siyah iplik, beyaz iplik var. Bir deyim var. Açıklama bize Rasul Muhammed'in açıklaması olarak geliyor. Bu veya buna benzer birçok konuda, hani bu açıklama Rasul Muhammed'in açıklaması olarak gelmeseydi, örnekleyelim, gelmeseydi ne olarak gelecekti? Herhangi bir müfessir, herhangi bir fakir, herhangi bir hadisçi veya herhangi bir kişi. Kur'an'da geçen bu siyah iplik, beyaz iplik konusunu bir deyim olarak algıladığı zaman, Arap kültüründe filolojik açıdan hangi deyimler kullanılıyor araştırması yapacak ve bize şu bilgiyle gelecekti. Yaptığımız araştırmalara göre Arap dilinde siyah iplik ve beyaz iplik deyimi şu anlamda kullanılmıştır. Dolayısıyla ayetin anlamı budur diyecekti. Mesela şimdi biz örnekleyelim bir hikaye yazıyoruz. Veya bir roman yazıyoruz. Veya da bir konuyu anlatıyoruz, bir kişiyi anlatıyoruz. Diyoruz ki ortalıkta incin top atıyordu. Yazdık. Anladık mı? Ben yazarken anladım mı? Anladım. Siz bu sözü anladınız mı? Anladık. Çevirdik İngilizceye. Veya çevirdik Almanca'ya. Çevirdik efendim Arapça'ya. Çevirdik Çince'ye. Ne anlayacaklar eğer birebir motomat çevirdilerse Ortalıkta incin top oynuyordu. Ne anlayacaklar? Bu bir deyim. Her deyimin kendine özgü bir ifadesi var. Ne açısından? Kelimelerin yapısı dışında. Kelimelerin kendi anlamlarıyla değil. Kelimelerin kendi anlamanın dışında bir değil, bir açıklaması var. E Kur'an'da bu tür deyimler yok mu? Var. Hem de o kadar çok ki simgeler o kadar çok ki eğer meal veren kişi, çeviri yapan kişi Arap dilindeki simgeleri bilmiyorsa, deyimleri bilmiyor ise, motomot çevirdiyse, hani bazıları öyle diyor. Bakıyorsunuz, meallerin başında anlatım yapıyor. Diyor ki, ben Arap dilinin orijinaline sadık kalarak birebir motamot çevirdim, meal verdim diyor. En büyük hata mesela. Bakın, en büyük hata. Bu mantık en büyük hatadır. Niye? Birebir motamot çevirmek, Arap dilindeki deyimleri ve simgeleri göz ardı etmektir. Yani oraya dikkat etmemektir. Dolayısıyla ayetlerde kullanılan simgelere birebir matemot Arap dilindeki kelime yapısına göre çevirdiği zaman o ayet yanlış olur. Çevir. Çünkü orada bir deyim varsa deyime göre çevrilmesi lazım. O deyim bizde yoksa. Orada bir simge varsa o simgenin ifade ettiği biçimle çevrilmesi lazım. O simge bizim tarafımızdan kullanılmıyorsa. Çünkü biz o simgeyi o zaman anlayamayız. Ne anlama geldiğini. Kur'an bize ayetler açık ve seçik geldi derken sizin anlayacağınız şekilde geldiler derken o günkü Arapların kullandıkları sözlük, deyim, simge anlamlarıyla beraber onların anlayacağı şekilde geldi. Eğer o Arap toplumu bir simge kullanıyorsa o simgeyle geldi. Arap toplumu bir deyim kullanıyorsa deyimle geldi. Ama biz o deyimlerden uzaksak, o simgelerden uzaksak ve biraz önce anlattığım gibi bir meal yazan arkadaşımızda bu meali ben birebir Arapça sözlüklere bakarak, birebir kelimelerin anlamlarıyla, orijinaline göre çevirdim derse, ortada simge kalmaz. Örneğin işte mesela ben bir cümle kullandım, adam İngilizce'ye çeviriyor. Diyor ki, ortalıkta in cin top oynuyordu. Aynen çevirdi İngilizce'ye. İnler ve cinler ortalıkta top oynuyordu. İngiliz bu deyimin, Türkiye'de kullanılan bu deyimin ne olduğunu bilmiyorsa ne anlayacak, Allah Allah diyecek ne manyakça söz. İnler ve cinler top oynuyormuş. Nasıl bir mantık diyecek? Kendi dilinde yoksa. Bu veya buna benzer birçok konuda Resul Muhammed'in özellikle Medine döneminde açıklamaları çoktu. Zira Medine dönemi Müslümanların hem Arabistan'da hem Arabistan dışında gelişmeye başladığı devirlerdi. Bu gelişmeye başladığı devirlerde birçok kabile Arabistan'daki birçok kabile Yemen'den tutun Şam'a kadar, Bağdat'a kadar, İran'a kadar, Fars'a kadar dayanan sınırlar içerisinde bugün işte Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer şehirler örnekleyelim. Birçok kabile ve bunlar Mekke ve Medine'ye çok uzak yerlerdi. Oralara Müslümanlık ulaşıyor ve oralardan Müslüman olanlar oluyor ve bunlar değişik nedenlerle haş nedeniyle veya işte savaşlar nedeniyle geliyor Müslümanlara yardım için. Veya ilim edinmeye geliyor, dikkatinizi çekiyorum, bilgi edinmeye geliyor. Dini öğrenip, İslam'ı öğrenip kendi memleketlerinde öğretmeye geliyorlar ama örneğin bir Kuveytli'nin Arapçası, bir Birleşik Arap Emirliklerinden gelen birisinin Arapçası, örneğin bir Yemenli'nin Arapçası, örneğin bir Şam'ın Arapçası o günün, bir Bağdat'ın Arapçası, bir Huneyn'in Arapçası, Medine'nin Arapçası değil veya Mekke'nin Arapçası değil. Dolayısıyla o kişi Kur'an öğrenirken, ayetleri öğrenirken, kendi Arapçasının, kendi şivesinin dışında Mekke'nin şivesini, Medine'nin şivesini de öğrenmek, ona göre sorgular sormak, ona göre açılımlar yapmak, Resulullah yaşıyorsa Resulullah'a bizzat, ya Resulullah bu nedir? Bu anlatım nedir? diye sorgular sormak zorundaydı. Ve Resulullah da bunlara çıkıyor. Tabi olarak, doğal olarak açıklıyor. Bunun yanında Müslümanların hem Arabistan'da hem Arabistan dışında gelişmeye başladığı devirler var ve bu devirlerde Araplar, Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler de Müslüman olmakta. Sadece putperest Araplar Müslüman olmuyor. Arapça konuşan Yahudiler de var. Hristiyanlar da var. Onlar işte oralarda yaşarken Hristiyanların etkilediği Hristiyanlar var, Yahudiler var, Yahudilerin etkilediği Arap kökenli insanlar var, Museviliğe inananlar var. Mecusiler var. Farslılar var. Onlar da Müslüman oluyor. Onlar Arap dilini şu veya bu şekilde farklı yerlerden öğreniyorlar. Ayetleri okuyorlar, anlamadıkları konuları karşılaşabilirlerse Resul Muhammed'e soruyorlar. Karşılaşamazlarsa karşılaştıkları Resul'ün arkadaşlarına soruyorlar. Işte, yakınlarına soruyorlar. Onların açıklamalarına göre Kur'an'ı anlamaya çalışıyorlar. Bunlar hep bir doğal süreç. Öyle zemberekten her şey insanların kafasına yerleşmiş değil. Doğal süreç içinde gelişen şeyler. Bugün nasıl Müslümanlar Kur'an çalışmaları yaparak, tarih çalışmaları yaparak veya değişik çalışmalar yaparak Allah'ın gönderdiği dini anlamaya çalışıyorsa, aynı o dönemde de herkes kendi çapında, kendi zamanının şartlarında Kur'an'ı anlamak, ayetleri anlamak için kendi çalışmalarını yapıyor. Bu tür gelişimler olayın doğasındaki gelişmelerdi. Bugün Kur'an'ın indirilişinden 1500 yıl sonra Ellerindeki mahallere güvenerek ayetler açıktır deyip saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca ayetlerin anlamların üzerinde tartışmaların çelişkisini, ayetlerin indirildiği dönemin gerçeklerini görmezlikten gelip duygusal slogan sözlerinin arkasına sığınmak hiçbir zaman değil. Allah bize Kur'an'da boşuna sünnetullah'tan bahsetmiyor. Sünnetullah, insan yaşamının gerçeklerini, doğadaki varlıkların gerçeklerini kavramaktır. Kavrayabildiğiniz zaman o zaman Allah'ın gönderdiği ayetleri doğru anlamak noktasında ciddi bir ilerleme kaydedersiniz. Aksalde yerinizde saymak sürekli patinaj yapmak zorunda kalırsınız. Allah her şeyden önce Müslümanları bilgileri doğru algılamaya, doğru anlamaya, olayları iyi değerlendirmeye çağırmaktadır. Tarihin gerçeklerini bir kenara bırakarak her şeyi Kur'an açıklamıştır. Resul Muhammed'in ayetlerle ilgili hiçbir açıklaması olmamıştır ifadesi gibi benzeri ifadeler kullanmak gerçeği bütün yorumları bir kenara bırakın. Mesela bu tür şeyleri her şeyden önce böyle bir mantık ayetleri aykırıdır. Diğer taraftan eline meal alarak ayet okuyup açıklamalar yapan birine şu soruyu sorduğunuz zaman ayetler açık, net bir ifadesi yerle bir oluyor. Hangi soruyu sorduğunuz zaman? Kardeşim sen bu ayete böyle meal veriyorsun ama farklı mealler de verenler var. Seninkinin doğru olduğunu nereden bileceğiz dediğinizde onlarınki yanlış deyip ...her kelimenin üzerinde durarak sözlük anlamlarını anlatmaya başlıyorsa, sözlük anlamlarını anlatınca peki aynı sözlüklerde kelimelerin farklı anlamları yok mu dediğinizde en doğrusu bu diye kararını söylüyorsa, olayın bu konumda incelediğinizde Kur'an'ın dışına çıkıp sözlüğü kaynak yaptığını, sözlükteki anlamlardan birini seçerek iradesini kullandığını görüyorsunuz. Hani Kur'an kaynaktı? Bunu yaptığı zaman ne oluyor? anlatımı açık seçik olan Kur'an'ı anlamak için sözlük çalışması yapıyor. Sözlüklerde kelimelere verilen farklı anlamlar varsa iradesiyle birini seçiyor. Bu durum gerçekleşince açık seçik olarak ilan ettiğimiz Kur'an'ı anlamak için Kur'an'dan başka iki kaynak kabul ediyoruz. Birincisi sözlük, ikincisi irade. Yani insan aklı. Tabii iradeyle karar vermenin öncesi de var sözlük anlamlarını aklımızda, muhakememizde yorumlayıp irademizde karar vermek. Yani aklı da muhakemeyi de yorum yapma melekesinde kaynak olarak kabul ediyoruz. Sözlüklerin dışında bu çalışmalarla. Demek ki böyle bir durumda bizler açık seçik Kur'an'ı gerçekte kabul etmiş olmuyoruz. Neden? E Kur'an açık ve seçik olsaydı sözlüğe ihtiyacımız olmazdı. Aklımızı, muhakememizi kullanıp sözlükteki farklı anlamlardan Giderek bir anlamı seçme lüksümüz olmazdı. Kur'an'lı anlama için sözlükleri, aklı, muhakemeyi, iradeyi kaynak kabul ediyoruz asıl da. Dikkatinizi çekiyorum, ayetleri değil. Ama bazılarımız kurnaz. Sözlükleri kaynak almış, pratikte, aklını kaynak almış, muhakemesini kaynak almış, iradesini kaynak almış bir sonuca varmış. Diyor ki, Kur'an böyle açıklıyor diyor. Yani kendi sözlük çalışmasını, kendi akli çalışmasını, kendi muhakeme çalışmasını, kendi irade çalışmasını sonuçta Kur'an'a veriyor diyor ki, Kur'an böyle açıklıyor. Ben bir şey demiyorum diyor. Bütün o yaptığı çalışmaları bir kenara koymuş, onu görmezden getirtiriyor diyor ki, Kur'an böyle diyor. Böyle yaparak ne yapıyor? Bütün o yaptığı çalışmaları kutsamış oluyor. Yani sözlük çalışması yapmış, onu kusuyor. Ama söylemiyor. Aklını kullanmış, onu kusuyor ama söylemiyor. Muhakemesini kullanmış onu kusuyor ama söylemiyor. İradesiyle karar vermiş, onu kusuyor ama söylemiyor. Bütün bu çalışmanın sonucuna Kur'an böyle diyor diyor. Ben bir şey demiyorum diyor. E sözlüğe bakmadın mı? E baktım. Aklına kullanmadın mı? Farklı anlamlar içerisinden birini seçerken kullandım. Muhakemen kullanmadım mı? Kullandım. İradeni kullandın mı? E, nasıl bir şey yapmadın? İşte bir şeyler yapmışsın bak, sözlük kullanmışsın, aklını kullanmışsın, iradeni kullanmışsın, muhakemeni kullanmışsın, bütün bu melekeleri kaynak olarak kullanmışsın, sözlükleri de Kur'an'ın yanında ana kaynak olarak kullanmışsın. Diyorsun ki ben bir şey yapmadım. Böyle şey olmaz. Bu gerçeği ayrıdır. İnsan gerçeğin dışında konuştuğu zaman yalan söylemiş olur. Dikkatinizi yorumlar. Riyakarlık yapmış olur. Biraz önce verdiğim örneklerin aynısı Resul Muhammed döneminde de gerçekleşti. Resulün yakın arkadaşları veya Mekke, Medine'den uzak yaşayan Arap kabileleri, ayetleri okuduğunda hafızalarındaki Arapçaya, Şive farklılıklarına göre anlıyorlar, anladıklarını netleştirmek için ya Resule ya da Resulün yakın arkadaşlarına soruyorlar. Bu doğal süreç, tarihin kayıtlarına geçerek, Kur'an'daki ayetleri, Ayetlerden başka açıklayan bilgilerin, belgelerin olabileceği olduğu gerçeğine getiriyor. Belgeler nedir diye sorulduğu zaman, Arap dilinin filolojik yapısı, sözlük çalışmaları, bilgiler, bu açıklamalara yönelik bilgiler, Arap diline ait geniş kültür hazinesi. Bütün bunlar o ayetlerin anlaşılmasında ana kaynak olarak karşımıza çıkıyor. İyi bir Arap dilinin filolojik çalışması, sözlük çalışmaları, ve o dönemde yapılan açıklamalar bizim karşımıza çıkıyor. Elinize meal verip yazan kişinin becerisi bu konuda neyse ona göre meal çıkıyor ortaya. Eğer mezhep saplantılarından kurtulmadıysa, eğer ideolojik saplantılardan kurtulmadıysa. Gerçekten ciddi bir insan olarak Resul Muhammed'e gelmiş ayetleri, Mekke ve Medine'de gelen ayetleri o dönemin dil yapısına, o dönemin filolojik yapısına, sözlük yapısına inerek, konuşma diline inerek bugüne aktarabilme becerisini objektif bir şekilde, her türlü taassuptan kurtulmuş bir şekilde ciddi bir çalışma yaparak getiriyorsa o zaman bir değeri oluyor. Ama Sünniye sünni anlayışıyla, hanefi hanefi anlayışıyla, şia şia anlayışıyla, tarikatçı tarikatçı anlayışıyla veya günümüzde işte biz mezhep tanımayız, bilmem ne tanımayız deyip de bu tanımama hobisiyle farklı meal vereceğim anlayışıyla kendine göre sözlük uyduran, insanların anlattığı veya yazdığı meal çalışmalarının ciddiyeti yok. Dikkatinizi çekiyor. Hiçbir ciddiyeti yok. Çünkü taassubun girdiği yerde veya ön yargının girdiği yerde ilim yok. Hiç kimse bana şunu söyleyemez. Burada bir taassub var, burada bir ön yargı var, Öylese burada ilim de var. Bu en büyük yalandır. Belgeler, dilim filolojik, sözlük çalışmaları, bilgiler... Arap diline ait geniş kültür hazinesi gerekiyor dedik. Ve bunun arkasından iyi bir akıl yürütme, muhakeme kurma, mantık oluşturma, iradeyle özgürce karar verme ile ayetleri anlama noktasında ne yapacağız? Bir adım öne çıkacağız. Ha bunlar olmazsa Kur'an kendisini açıklayamıyor. Arapçayı okuduk. Bu çalışmalar olmazsa Kur'an kendisini açıklayamıyor. Geçmişte kitapçılık yapmıştım. Anılarımdan bir tanesi şöyle: Kitapçılık yaptığım zamanlarda yeni bir mehal çıktığında kitap piyasasında şu tür konuşmalar olurdu. Kitap almaya genelde ben giderdim İstanbul'a. İstanbul'da Beyaz Saray'da veya Çağalı'nda gezerken kitapçıları, oradaki yayın evcik arkadaşlar, yazarlar, çizerler, eski yazarlar, çizerlerin hemen hemen hepsiyle karşı karşıya geldim, konuşuyorlardı, konuşuyorduk, tanışıyorduk. 70 yıllardan basılıyorum. Diyelim bir mehal çıktı ve Yayıncılar arasında konuşuluyor, yazarlar çizerler arasında konuşuluyor. Konuşmaların yapısı şöyledir. Meali yazan arkadaşın bilgisi zayıftır mesela. Veya meali yazanın Arapça bilgisi çok iyidir. Bu tür söylemler yayınlanan meale karşı toplumun tutumlarını etkiliyor. Mesela kitapçılık yaptığım dönemlerde tefsir satıyorduk. Tefsir satarken konuşmalar şöyleydi. Seyh kutup. Allah'ından razı olsun yaptığı çalışmalarıyla çok güzel bir çalışma koydu. ortaya. yere Kur'an'ı koydu. Ama ilim olarak çok zayıf. Sosyolojiye önem vermiş, fikre önem vermiş. Hareketliliğe önem vermiş. Ayetleri bu açıdan değerlendirmiş. Ama ilmi yanı yok. Bakın yorum böyle, genel. Peki hangi tefsir bu konuda çok iyi? Ülkemizde ilim olarak en güzel tefsir ilmi açıdan Elmalı'nın Hamdi Yazır'ın tefsiridir. Peki Ömer Nasuhi'nin tefsiri nasıl? O biraz fakihdir, fıkıh tarafı vardır. Diğer taraflarda zayıftır. Peki Mehmet Efendi'nin ki nasıldır? Ya ona hiç bakma. Bu yargıdır, dikkatini çekiyor. Şimdi bu yargıyla yazılanlar dikkat edilmiyor, dikkatini çekerim. Kişilerin yapısı el almıyor. O kişilerin yapısında hangi kültür varsa oradan var İşte elinizde mealler var. Şimdi söyleyeceğim örnekleri. Ali Bulaç'ın meali. Ali Bulaç'ın mealinden önce Ali Bulaç değerlendirilir. İhsan Ali Alçık'ın meali. Onun mealinden önce İhsan Ali açık değerlendirilir. Ali Fikri Yavuz'un meali, Süleyman Ateş'in meali dendiği zaman. Meallerinden önce kim değerlendirilir? O insanlar değerlendirilir. O insanların bakış tarzı, o insanların ilimi, o insanların karakteri, fikri yapısı bunlar değerlendirilir. Onların yazdıkları önemli değildir. Dikkatini çekiyorum. mealleri önemli değildir. Genelde toplum şuna inanır. İnsanlar hayata nasıl bakıyorsa, ilim derece neyse... Verdiği eserde o derecede Önemlidir Doğru veya yanlış Şimdi mesela İsmail Hoca'ya belki şu sorular çok gelir Hocam biz işte Kur'an Okumak istiyoruz hangi meal alalım Kimin mealini alalım hangisi daha iyi Şimdi İsmail Hoca karar verecek Bir şeyi tavsiye edecek mesela neye göre Ve o neye göre soruyor Kur'an açık ve net indirilmiş Dediğimiz genel mantığın ışığında Bütün bu sorguların hepsi Bu anlayışı çöpe atmıyor mu Verdiğim bu örneklerde Dikkatini çekiyorum Şöpü atmıyorum. Madem ki Kur'an'ın ayetleri açık ve seçiktir, hemen anlaşılır, o zaman bu sorgular niye, bu soruşturmalar niye, bu efendim cevaplar niye veya bu düşünceler niye ortaya çıkıyor? Resul'dan gelen haberlerin birinci açılımında dedik ki, Resul mutlaka bir şeyleri açıklamak zorunda kalmıştır, bu işin doğasındadır. İkincisi ise, Resul Muhammed, Risale sıfatının dışında da kişiliklere sahiptir. Bu konuyu önceki bölümlerde genişçe inceledik. O bir insandır her şeyden önce, aile reisidir, babadır, dededir, toplum önderidir, hakemdir, hakimdir, devlet yöneticisidir, ordu komutanıdır. Sayılan bu sıfatlarıyla ayetleri açıklarken, uygularken ayetlerin dışında da birçok söz söylemiş, fiil işlemiş, takvirlerde bulunmuştur. Hemen her konuda ayet gelmedi ki, bazılarının iddia ettiği gibi, işte elinizdeki Kur'an, Allah'ın helalleri, haramları bellidir, sayılanlar bellidir. Kur'an'ın konularına baktığımız zaman, bir bilgi oluşturma, Dünya öncesi, dünya ve dünya sonrası hayat hakkında bir metodik bakış tarzı oluşturma artı insanların inanacağı ve yapacağı kurallar bütünüyle ilgili temel noktalarda kurallar belirtmedir. İnsanın her şeyini kapsayan bir noktada değildir. O her şeyini kapsama o hayat bakış açısında gerçekleşen bir unsurdur. Ama birebir hayat ilişkilerinde birebir hayat kurallarında Allah her şeyi kurala bağlamış değildir. Çoğu konuda insanları özgür bırakmıştır. Bir eş olarak, Resulullah örnekleyelim, kadınlarıyla konuşacaktır, onlarla ilişkiler kuracaktır. Bir baba olarak çocuklarıyla konuşacaktır, onlarla ilişkiler kuracaktır. Toplumun önderi olarak toplumla iletişimini kuracak ve bu iletişim anında konuşmaları olacaktır. Özellikle Medine'de devlet başkanı, hakimi, hakemi olarak Müslüman, Yahudi, putperest Araplarla ilişkileri olacak ve onlarla konuşacak bu Eylemleri yaparken sözleri, fiilleri, takrirleri olacaktır ve bunlar hep kültüre yansıyacaktır. Yansımaların hepsi ayetlerin açıklamasına, uygulamasına yönelik olmayacaktır. Ayetlerin değinmediği konularda da Allah Resulü bu ilişkileri kurarken sözler söyleyecek, fiiller işleyecek takrillerde bulunacaktır. Bugün Resul Muhammed'in hayatına ilişkin notlarda ayetler her şeyi açıklamıştır. Biz Resul Muhammed'in hayatını Kur'an'dan öğreneceğiz. Tarihi bilgiler, hadis diye gelenler bizi ilgilendirmez görüşleri vardır. Bunun nedeni ilim denilen şey tarifi imkansız, spesifik bir kavranmış gibi algılanmasıdır. Yani öyle bir ilim tarif edilir ki ne olduğu anlaşılmaz, spesifik, imkansız bir tariftir. Peki ilim nedir? Kur'an'ı temel aldığını söyleyen bir Müslüman için ilim Kur'an'ın anlattıklarıdır. Mesela ona göre sadece Kur'an'ın anlattıkları ilimdir. Bunun dışındakiler hikayedir. Kur'an'ın dışındakiler ona göre yalandır. Bir başka insana göre ilim, varlıklar ve yaşam üzerine derin bilgiye sahip olmaktır. Varlıkların içinde Kur'an'da söz edilmeyenler de vardır. Yaşam üzerine edinecek birçok bilgi Kur'an'da olmayabilir. Kur'an'ın kılavuzluğunda, Kur'an'da anlatılmayan, ayrıntısına girilmeyen konuları öğrenmeyi ilim kabul eder. Bu tür düşünen. İlmi tarif eden anlayışların farklılığında bilgiler değer kazanır. Siz şimdi hangi açıdan ilmi tarif ediyorsanız, ona göre bilgilere değer verirsiniz. Kimi Kur'an dışındaki bilgilere önem vermezken, kimi önem verir ve ikisini birleştirir, daha çok önem verir. Peki gerçek ne? Gerçek yaşanılan hayatın kendisidir. Hayata dair edinilenlerdir. İşte Müslümanız, hayatımıza bakın. Hayatımızın yüzde kaçında insanlarla konuşurken, İş hayatında çalışırken, ailemizle ilişkiler kurarken, dostlarımızla ilişkiler kurarken, arkadaşlarımızla ilişkiler kurarken, çevremizle, akrabalarımızla ilişkiler kurarken, yüzde kaçın da ayet konuşuyoruz? Ayetleri konuşarak bu ilişkileri açıklıyoruz veya bu ilişkileri kuruyoruz. Yüzde kaçın da? Yüzde beş, yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde yüz, yüzde kaç? Şöyle bir düşünün, hayatınızın gerçeği nedir? Hangi açıdan? Kullandığınız sözler, kullandığınız ifadeler, kurduğunuz cümleler, yaşadığınız hayatın ilişkilerinde yaptığınız hareketler veya takdirleriniz, yani susarak onayladıklarınız, ikrar ettikleriniz, sıkıntı ikrar sayılan şeyler, yüzde kaç ayet kökenlidir? Yüzde kaç? Tamam mı? Yoksa içinde bu hayatınızın içinde yüzde beş mi, yüzde altı mı, yüzde on mu, yüzde yirmi mi? Hayatınızın gerçeğine bakın. Sonra dönün, Resulullah dönemindeki Müslümanların, Resulullah'ın hayatının gerçeği nedir diye söylüyor. Böyle bir sorgu karşısında. Allah ayetleriyle hayata ilişkin bilgiler, kurallar bildiriyor. Hayatın gerçekleri izlendiğinde, Kur'an'da anlatılmayanlar da var. Kur'an okuyanlar görüyor yani işte. Kur'an hangi konularda kurallar getirmiş? Peki kurallar getirmediği diğer hayat gerçekleri var mı? E, var elbette. İyi bir insan olmanın kurallarını ayetleriyle öz olarak bildiren Allah, ayrıntıya girerek... İnsanın, insanların hayatını boğmaz, boğmamıştır da. Nitekim ne diyor Allah? Helal haram bellidir. Belirtilen kuralların dışında serbestsiniz. E peki serbest olduğu konularda insanlar konuşmuş mu? Evet, yapmış mı? Evet, hareket etmiş mi? Evet. Bu hüküm gereğince yaşam içinde insanlar serbest olan konularda iradeleriyle kararlar vererek yaşamlarını sürdüreceklerdir. Hayatın gerçeği yaşam sürmekte ...yaşama dair araçlar, gereçler, yaşam biçimleri gelişmektedir. Site, yani şehir devletlerinden imparatorluğa dönüşen devlet yapıları... ...ziraata, ticarete dayalı yaşamlardan sanayi toplumuna dönüşen yaşamlar... ...atla, eşekle, deveyle yürüyen bir trafikten... ...günümüze gelen araçların yarattığı trafik içinde yaşayanlar... ...daha niceleri ayetlerde belirlenmiş olup... ...yeniden kurallar koymanın gerekliliğini hissettirmeyecek mi? Yoksa bu konular ayetlerde yok belirlenmemiştir. Öyleyse bu yeni gelişen hasilere göre Müslümanlar düşünüp taşınıp bu konularda da bir kural koymak zorunda kalacaklar mıdır? Örneğin trafik yasası diye bir şey çıkaracaklar mıdır? Örneğin site devlet anlayışlarını imparatorluk anlayışına götüren Müslümanlar koskoca bir devlet kurarken o devleti başıboş bırakıp kuralsız mı kuracaklardır? Veya ziraata, toprağa dayalı bir üretimden mal takasına dayalı bir ticaret anlayışından paralı bir pazar anlayışına veya sanayi tipi bir ziraat üretimine veya sanayi teknolojisine giren insanlar, işçi işveren ilişkilerini, çalışma hayatını düzenleyen yeni bir düzenler kuralı mı getirecektir? Veya getirmeyecek midir? Rasul Muhammed'in Mekke-Medine dönemleri kendi özellikleriyle gelişmiştir. Gelişen hayatın çıkardığı sorunlara cevap olarak veya toplumun sorgularına cevap olarak gelen ayetler manzumesinin dışında, Toplum ayetlerin belirtmediği hususlarda da yaşamlarını, hayatlarını bir gerçeği olarak sürdürdüler. Resul Muhammed ayetlerin dışında, İslam'ın dışında hiçbir şey dememiştir. Sözü ile Resul Muhammed'in ağzından çıkan her söz ayettir demek arasında hiçbir fark yoktur. Dikkatinizi çekiyorum. İki söz de ayetlere ve gerçeğe aykırıdır. İkisi de yalandır. Ne Resul sadece ayetleri konuşmuştur ne de Resul'ün ağzından çıkan her şey ayettir. Bu aşırı iki uç düşünce insanları Kur'an'dan uzaklaştıran bir düşüncedir. Ölçülü olmakta yarar vardır. İnsanların ölçülü olması için Allah'ın ayetlerinde anlattığı sünnetullah kavramını çok iyi kavramalıdır. Aksi halde fahşaya yani aşırıya kaçar. Resul Muhammed'in ağzından çıkan her söz ayettir sözü aşırıdır. Sınırları aşarak insanı ta küfre kadar götürür. Resul Muhammed'in ağzından ayet dışında hiçbir şey çıkmamıştır sözü aşırıdır. Sınırları aşarak insanı ta küfre kadar götürür. Aslında her iki sözde anlam itibariyle aynıdır. Çünkü her iki sözün özü Resul Muhammed'i insanüstü vasfa çıkarıp kutsallaştırmaktır. Mesela Resul Muhammed kadınlarından birine seni seviyorum dese bu söz ayet yerine konur o zaman veya torunları yaramazlık yaparken Hasan usludur dese bu söz ayet yerine konur o zaman. Çünkü mantık olarak ne söylediğini anlamayan, kavramayan bir kişi genel bir söz söylediği zaman sözün nereye varacağını düşünmez. Öyle bir söz söyler ki söylediği sözle adeta Allah ile Resul ile dalga geçer bu sözü söylerken. Allah Resul'ün ağzından çıkan her söz ayettir diyen bir adam bir insan Allah ile Rasul ile dalga geçmiştir aslında. Farkında bile değildir. Mesela hadis kitaplarında garip bir rivayet vardır. Ömer'in oğlu Abdullah, ki Ömer çok zeki bir insandır örnekleyelim. Ömer'in oğlu Abdullah bir gün kervanla giderken mola yerinde insanlardan uzaklaşır şöyle. Ondan bir şeyler öğrenmeyi uman bir kişi vardır, onu takip ediyordur sürekli. Amacı fırsat bulup Abdullah bin Ömer'den bir şeyler öğrenmektir. Çünkü Abdullah bin Ömer'in gençliği Resulullah döneminde geçmiştir. Bu olay Resulullah'tan sonra olmaktadır, vefatından sonra. Sonradan Müslüman olan birisi de hem Ömer'in oğlu olduğu için hem de gençliği Resulullah'ın yanında geçtiği için ondan bir şeyler öğrenmek için canhıraş böyle peşinde dolaşır. Bir şeyler öğreneceğim diye. Abdullah mola yerinden uzak bir yerde oturur. Bağdaş kurarak değil çökerek oturur. Bir müddet sonra kalkar geri gelmeye başlar. Geriye dönerken kendini takip edeni görür. Takip eden. Hayrola ya Abdullah niçin oraya gidip çöktün ki der. Abdullah anlatır. Ben küçüktüm. Allah Resulü Muhammed'in de bulunduğu bir yolculukta burada konaklamıştık. Resul benim yaptığım gibi mola yerinden uzaklaşarak buraya geldi. Benim çöktüğüm yerde bir müddet o da çöktü. Şimdi ben onun sünnetini ihya ettim der. Şimdi bu olayı değerlendirelim dikkatli bir şekilde. Resulullah oraya niçin gitmiştir ve niçin çökmüştür? Resulün çöktüğü yerde çökmek sünnet midir? Resulün orada bir müddet çökmesinin ayetlerin uygulaması ile bir ilgisi var mıdır? Bu soruları yeterince düşünen, gerekli bilgileri aklında oluşturacaktır. Buna benzer birçok rivayet vardır. İşte bu veya buna benzer sorular, sünnet algısının anahtarları olarak karşımıza çıkar. Sünnet, hadis konusunda yazılanları, çizilenleri bir kenara bırakalım. Bir an için şöyle koyduk kenara. Bırakalım. Resul Muhammed, Resul olarak kabul edilmese bile, örnekleyelim, sıfırdan bir toplum oluşturmuş, devrim yapmış, devlet kurmuş, ordular yönetmiş, hukuksal reformlar yapmış, birçok konuda fikirler beyan etmiş, tarihsel bir liderler. Şimdi biz Müslüman olarak, Rasul Muhammed'e Nebi'yi Rasul olarak bakıyoruz. Ona Allah'tan ayetler getirdi diye inanıyoruz. O gözle bakıyoruz ve o gözle değerlendirmeye çalışıyoruz. Kimimiz silip atıyor. Benim elimde Kur'an var nasıl olsa diyor. Ona gerek yok diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Peygambermiş, efendim Rasul'miş, efendim Nebi'ymiş. Beni ilgilendirmez diyor. Bu işleri ben yaparım zaten diyor. Benim neyim eksik diyor. Bir kısmı da onu Allah yerine koyuyor. Dinin hakimi, dinin otoritesi sayıyor. İki ayrı uç. Ama bunları bir kenara bakalım. Diyelim ki bir Budist, bir Ateist, bir Yahudi, bir Hristiyan veya dinlerle alakası olmayan bir tarihçi, bir sosyolog, bir hukukçu, dünya toplumlarının incelemesini yaparken, mesela Roger Grady gibi adam sosyalistken, dünya toplumlarının incelemesini yaparken, dünyada birçok toplumsal hareket var. Sıfırdan devlet kurmuş liderler var. Örneğin Roma İmparatorluğu'nu kuranlar gibi. Romus ve Romulus gibi. Örneğin Confucius gibi. Örneğin Mao gibi. Örneğin Hindistan'ın kurucusu, Hindistan'ın İngilizlerin sömürgeliğinden kurtaran lideri gibi. Gandhi gibi. Tarihte birçok insan önemli değişimlere sebep olmuş. Musa gibi örnekleyelim. Şimdi inanan olarak bakmayalım. Bir ekonomist olarak meseleye, bir sosyolog olarak, bir tarihçi olarak veyahut da bir siyasi olayları izleyen olarak bakalım. Onları ne olarak görecektir? Onlar toplumda bir devinim yapmışlar, bir gelişme yapmışlar. Musa kendi kavmini Mısırların zulmünden kurtarmış, özgürlüğe kavuşturmuş. Davut, sıfırdan mücadele vermiş Filistinlere karşı büyük bir imparatorluk kurmuş baktığınız zaman. Muhammed, Bedeviler kabul edilen, hiçbir kültürü kabul edilmeyen, cahil kabul edilen, İranların, Romanların öyle baktığı bir toplumdan koskoca bir imparatorluk doğurmuş. Bir tarihsel de, Medine'de devlet kurmuş kurduğu devletin yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal yapısı bugün bile insanlara örnek olabilecek tarzda anladıkları zaman, gördükleri zaman çağı değiştirecek anlayışlara sahip. Fikirler var, devrimler var. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman tarihi adına yazdıran birçok insandan daha çok başarı kazanmış Muhammed. Resul Muhammed demeden diyelim. Muhammed böyle bakılmış, böyle bakıldığı zaman. Mesela çok tarafsız bir insan baktığı zaman veya Roger Greene'in ifadesiyle solcuların bir zamanda bir merakı vardı. Kendi sol düşüncesinin tarihi metalizmini yaparken dünya toplumlarının tarihsel kökenlerinde fikirlerini arıyorlar. Yani sol fikirleri arıyorlar. Onun için Avrupa'nın, doğunun, batının kültürlerini araştırırken Roger Gredi Müslümanların da kökenini, fikirsel kökenini araştırmaya başladığı zaman Medine'deki vesikayı gördüğü zaman işte sosyalizm bu dedi ama bunun da sosyalist düşüncelerle başarılamayacağını anlayınca Müslüman oldu. Önce bir ateist olarak, önce bir solcu olarak baktı. Önce bir red edici olarak baktı. Öyle bakalım. Muhammed tarihi bir liderdir. Hukutsal reformlar yapmıştır. Koskoca bir devlet kurmuştur. Bugün Müslümanlar kendi aralarında gıdı, gıdı gıdı gıdı yaparken, birbirleriyle kavga ederken, birbirleriyle çatışırken, o kişi sıfırdan bir devlet kurmuştur. Fikirleri vardır, düşünceleri vardır, anlayışları vardır, kişiliği vardır, karakteri vardır. Biz insan gerçeğinin üzerinden hareket ederek, hayatı, fikirleri, geleceği öğrenecekler için, geçmişe iz bırakanların sözleri yaptıkları, Bizim için önemli olacaktır. Önemli değil midir? Resullüğünü bir kenara bırakalım. Muhammed Arabistan'dan bir imparatorluk yaratan insandır. Araştırmaya değmez mi? İncelemeye değmez mi? Fikirleri öğrenilmeye değmez mi? Yaptıkları öğrenilmeye değmez mi? Bu kadar basit miyiz yani? Bu kadar meseleleri kavrayamayacak kadar aciz miyiz? Gandhi'yi araştırırken, Marx'ı araştırırken, bilmem kimi araştırırken, şunu buna araştırırken, hem de Müslüman olarak araştırırken Muhammed'e gerek yok. Diyecek kadar aptal mıyız? Böyle bir manyaklığa mı sahibiz biz? Günümüzde bazı Müslümanların Rasul Muhammed'e karşı tepkili olup herhangi bir insanın tarihiyle, hayatıyla, fikirleriyle, sözleriyle, yaptıklarıyla ilgilendiğini görüyoruz. Ne özellikleri var? Bu tür Müslümanların ortaya koyduğu çelişkiyi anlamak zor. Rasul Muhammed'in veya Müslümanların tarihini okumak, onlardan gelecek sözleri, uygulamaları öğrenmek, illaki onlardan din çıkarmak anlamında değildir. Hayatın gerçeklerini öğrenmektir. Bugün Gandhi'yi okuyorsanız, bugün bir başka fikir adamını okuyorsanız, bugün herhangi bir insanın düşüncelerini okuyorsanız, Muhammed'in düşünceleri onlardan bin kat üstündür. Hiç kimsenin beğenmediği bir toplumdan imparatorluk yaratan bir insandır. Bütün öğrenimler insanın bakış açısını genişletir. Hayata dair açımlarına renk kazandıran unsurlardır. Elbette her insan öğrenimlerinden bir sonuç çıkaracaktır. Kimi Resul'ün, Müslümanların hayatından din çıkaracak, kimi fikirlerine fikir katarak kendini zenginleştirecek. O insanın kendisine kalmış bir şeydir. Ama saplantı olmaya, saplantıyla karşı çıkmaya, kendisini Rasul yerine koymaya, Rasullerine ne gerek var, onun hayatından bize ne demeye gerek yoktur. Çünkü o tarihi inkar, aynı zamanda Kur'an'ın kendisini inkardır. Dikkatinizi çıkıyorum, bunun farkında değillerdir. Hadis tarihi, Rasul Muhammed'in ayetler dışındaki sözleriyle ayetlerin karışacağını düşünerek, kendi sözlerinin yasaklandığı, yasakladığı rivayetleriyle başlar demiştik. Resul Muhammed yasaklamış olsa da, bazı Müslümanların Rasul'dan duyduklarını, gördüklerini, yazdıkları, gelen bilgilerden anlaşılmaktadır. Resul'ün vefatından hemen sonra, parçalar halinde yazılı olan, hafızların ezberinde olan surelerin toplanarak kitap haline getirildiğinden söz etmiştik. Resul Muhammed'in vefatından sonra, Müslümanlar kendi aralarında Muhammed kaynaklı birçok bilgiyi dolaştırmaya başladılar. Bunlardan bir kısmı ayetler iken çoğu Resul'ün sözleri, davranışları, takvirlerine ilişkindi. Süreç içinde Müslümanlar arasında değişik nedenlerle ayrışmalar başladı. Ayrışmalardan kaynaklanan tartışmalarda Müslümanlar ya kendilerine göre anladıkları ayetleri ya da Resul Muhammed'in sözlerine delil alıyorlar. Bazen Resul'den herhangi bir şey gelmemiş olsa da bazı hırslı insanlar ya iyilik olsun diye ya da görüşlerine güçlendirmek için Resul adına sözler uyduruyorlardı. Denilir ki en güçlü hadis Resul'den rivayet olunur ki kim benim adıma yalan uydurursa cehennemde yerini hazırlasın. Mantık olarak doğru görünen bu sözün en büyük en güçlü uydurma hadis olduğuna ben şahsen inanıyorum. Bu söz yalandır. Nedeni Resulün geleceğe dair söz söylemesi, geleceğin gayb olduğunu bilmesi, gelecekle ilgili kendisine yöneltilen her soruya ben gaybı bilmem demesidir. Resul Muhammed durup durduğu yerde, ileride benim adıma gelecekte hadis uyduracaklar, bunu yapanlar cehennemde yerini hazırlasın demez. Böyle bir mantığı olmaz. Çünkü gelecekle ilgili konuşmuyordu genelde. Ayetlere baktığımız zaman gelecek beni ilgilendirmez diyor. Allah bilir diyor. Zira Resul Muhammed anıyla ilgilenen, Hayatıyla ilgilen, öyle hayalci bir insan, gelecekle ilgili çok böyle hayaller kuran bir insan değil. Anıyla ilgilenen, ayetlerin ışığında Müslümanlara bunu tavsiye edendir. İşte zaman zaman anlatıyoruz. Başarı Allah'tandır. İnsan yaptıklarından başarı beklemez. Dolayısıyla Resulullah ayete uygun olarak başarı odaklı değildir. Yani ben şöyle yaparsam böyle olur, böyle yaparsam böyle olur, başarıya şöyle ulaşırım diye böyle bir anlayışı yoktur. Zafer Allah'tandır. Dolayısıyla ortaya koyduğu her şeyde ileride ben şunu yaparsam şöyle bir zafere ulaşırım, şöyle bir bilmem neye ulaşırım gibi bir iddiası yoktur. Çünkü ayete uyguluyor. Geleceği Allah'a bırakan Resul, gelecekle ilgili planlar yapıp bu planlar çerçevesinde hareket eden bir insan değil. O anını Allah'a göre en iyi şekilde uygulayan bir insan ve bunu da örnekleyen bir insan. Şimdiki siyasiler gibi geleceğe yönelik bir sürü hayaller kurup planlar yapıp bunun için insanları köleleştirip bunun için insanlara ummadık, beklenmedik hayaller verip onları böyle ileride gerçekleştiremediği zaman mağdur eden bir insan değil. Dikkatinizi çekiyorum. Bugünkü opportunist deniliyor onlara işte hayalci insanlar. Genelde günümüzün politikacıları öyle. Geleceğe yönelik bin tane yalan söyleyip birini dahi gerçekleştirmeyen insanlar. Resulullah'ın öyle bir adeti yoktu ki. Resulullah böyle diyenlere, böyle beklentileri olanlara ayetler okuyordu. Başar Allah'tandır, zafer Allah'tandır, gelecek Allah'ın elindedir. ben kaybı bilmem diyordu ayetlerin özünde. Öyle geliyor ki, uydurulan bu söz, hadis tartışmalarında yalan uyduranların kendilerini korumak, kutsamak için kullandıkları bir sözdür. Yani adam yalan uyduruyor, biliyor yalan uydurduğunu, hemen bir hadis koyuyor. Diyor ki, Resul dedi ki, benim adıma yalan uyduran cehennemde yerine hazırlasın. Ben bunu bilen bir insanım. Dolayısıyla ben yalan uydurmam. Sen uyduruyorsun diyor karşısına. Kendini koruma altına alıyor. Kusuyor kendisini yani. Ve böylece herkes bu sözü kullanarak karşısındakini suçluyor. Hani herkes kendi anlayışını, kendi meal anlayışını doğru kabul edip karşısındakine Allah Kur'an'ı açıkça anlatıyor işte sen daha niye itiraz ediyorsun diye suçluyorsa aynı mantık. Herkes kendine göre bir meal almış. Mesela bugün bakıyorsunuz aynı şey yapıyor. Allah ayetleri açık bir şekilde anlatıyor. Sen daha neyi ihtiyaç duyuyorsun? Seninki yanlış deyip suçluyor ya. Aynı mantık tarzı aynı. Bu hadisin tarzıyla. Bugünkü meal okuyan arkadaşların karşılığındakini suçlama tarzı aynı. Tarih bize Müslümanlar arasında siyasi ayrışmalar, siyasi tartışmalar başladıkça ayetleri kendilerine delil olarak kullanamayanlar. dikkatini çekiyor. Bu sözde çok dikkat edin. Ayetleri kendilerine delil olarak kullanamayanlar. Hadis uydurma yoluna gitmişlerdir diyor tarihin özeti. Hadis tarihinin özetinde hadis tarihini okursanız böyle diyor. Ayetleri kendilerine delil olarak kullanamayanlar bu sefer hadis uydurarak Muhammed'i kullanıyorlardı. Böyle bir süreç dört halife devri diye bilinen Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali devirleri arkasından Emevi devri ile devam etti. Emeviler döneminde Emevilerin baskıcı tutumlarına karşılık muhalefet gittikçe güçlendi. Muhalefetin başını bugün ehli şia denilen Ali'nin oğulları Hasan ve Hüseyin'in soyunun kutsallığına inananlar çekti. Onlar gibi düşünenler olmasa da, onlar gibi inananlar olmasa da siyasi açıdan onları destekleyen ilim adamları Ebu Hanife gibi mesela ilim adamları toplumlar oldu. Emeviler döneminde Müslüman olan Türkler Abbasi oğullarıyla ehli şia ile birleşerek Emevileri yıktılar. Yerine Abbasi İmparatorluğunu kurdular. Bu çatışmalar sırasında toplumda binlerce Rasul Muhammed adına hadis uydurulmuştu. Çünkü bu kavgalarda herkes Muhammed'i kendine Emeviler olsun, Şia olsun ve Şia'ya destek veren bugün Ehli Sünnet diye bilinen ekoller olsun hadis uydururlar. Çünkü desteği öyle buluyorlar kendilerine. Abbasiler devrinde kelam, fıkıh konularıyla ilgilenen ilim adamları toplumda konuşulan bir kısım hadisleri kendilerine delil olarak alırken çoğuna bakmamıştır. Ancak bazı insanlar ortaya çıkarak ya siyer, ya fıkıh ya da başlı başına Resul Muhammed'i anlamak için gelen hadisleri toplamaya başladılar. Olay toplamakla kalmadı. Topladıkları hadisleri değerlendirecek kriterler oluşturdular. Hadis usulü diye ortaya çıkan metodik, çalışmalar o dönemlerde başladı. Günümüzde muhaddisler olarak gelen Buhari, Müslim, Mâce, Tirmizi, Nesai, Davud gibi kişiler aslında sadece hadis toplayıp kitaplaştırmadılar. Bunların her biri aynı zamanda fıkıhla, kelamla, siyerle yani tarihle de ilgilendi. Bugüne muhaddis olarak gelmeleri sonraki dönemlerde fakihlerin, muhaddislerin, müfessirlerin onları sadece muhaddis olarak yansıtmalarından kaynaklandı. 8-10-9-25 yılları arasında yaşayan bu kişiler toplumda hadis diye bilinenleri derleyip toplarken geliştirdikleri usullerle analiz etmeyi, analizlerinden geçenleri kitaplarına almayı amaçladılar. Bir emek sarf etmek için yola çıktılar. Muhaddislerin geliştirdikleri usuller hakkında özet olarak kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Hadis denilince, her şeyden önce Resul Muhammed'den veya arkadaşlarından gelen bilgiler olduğunu unutmayalım. Ancak hadisler içinde. Resulün arkadaşlarından gelen hadisler de var. Mesela biraz önce Abdullah bin Ömer'den verdiğim hadis gibi. Hadis usulünde hadis tanımları, ravi yani hadis rivayet eden rivayet zinciri gibi üç temel konu tartışıldı. Hadis dendiği zaman aklınıza üç temel konu gelsin. Hadis tanımları, ravi ve zincir. Hadis tanımları, mütevatir hadis, ahad hadis, sahih hadis, mürsel hadis, zayıf hadis, hasen sahih hadis, Garip hadis, mevzu yani uydurma hadis gibi ayrıntılar üzerinde yapılmıştır. Detayda üzerinde durulmayacak başka ayrıntılar da var. İsteyen hadis kitapları okuyarak bunları öğrenebilir. Bugün bir hadis kitabı okurken altına yazılan bu tanımlar sonraki hadis ilim adamları tarafından konmuştur. Değilse Buhari, Müslim, Tirmizi, Neseyi, Mace ve Davud kitaplarına hadisleri alırken bu tanımlarla almadılar. Rabi hadis rivayet eden demektir. Hadis tarihinde hadislerden çok raviler üzerinde araştırmalar dikkat çeker. Yani işin en enteresan yapısı odur. Bugün hadis hadis diye tutturanlar, hadisler için konuşanlar aslında muhaddislerin hadisten ziyade raviler üzerinde çalışma yaptıklarını bilmezler. Çünkü ravilerin durumu hadisleri yakından ilgilenir. Hadis okuyan varsa hadisleri şöyle okuyacaktır. En son kişi mesela der ki ben Abdullah'dan Abdullah Osman'dan, Osman Hüseyin'den, Hüseyin Ömer'den, Ömer Cabir'den, Cabir Muhammed'den nakleder ki Allah Resulü şöyle şöyle demiştir veya yapmıştır. İşte bu nakilde geçen her kişi ravidir. Ravilerin dürüstlüğü, söz edilen tarihlerde yaşamış olmaları, kişilikleri, inançları önemlidir. Özellikle ilim ehli olanların tercih edilmesi dikkat çekmiştir ravilikte. Tabi ilim ehli olmak başlı başına yeterli değil. İlim ehlinin fakih veya siyasi görüşleri ondan alınacak bilgilere de güç katmıştır. Çünkü farklı anlayışlardaki kişiler aynı bugün olduğu gibi. Mesela bugün bir insanlar birlerine farklı düşünüyorsa, ondan herhangi bir haber almıyorsa veya onun verdiği bilgilere çok değer vermiyorsa o gün de aynıdır. Örnekleyelim. Onun için geçmişte de insanlar kendi düşüncelerine uygun insanlardan, onlara güvenerek haber alırken, hadis diye bilgiler alırken, Aynı şekilde düşünmedikleri fikirlerine karşı olduklarından da gelen haberleri almamışlar, red etmişlerdir. Zincir, Rasul'den yazılana kadar geçen süreçteki raviler topluluğudur. Yani mesela kim yazdı? Örneğin Buhari yazdı. Bir hadisi aldı Buhari, ta Muhammed'den itibaren kendine gelinceye kadar ki raviler zincirini yazmaya başladı. Ben filancadan aldım filanca filancadan, filanca filancadan, filanca filanadan giderek daha Muhammed'e kadar gitti. İşte bu gidişe zincir denir. Mesela Buhari'nin kitabını aldığı hadis bu şekildeki zincirlerden oluşturulur. Müslüm'inkinde bu şekildeki zincirlerden oluşturulur. Zinciri oluşturan ravilerin birbirleriyle aynı zamanda yaşamaları, görüşmüş olma ihtimalleri önemli. Onun için muhaddisler hadisleri derlerken ravilerin hayat hikayelerini de tabakatlar olarak el almışlardır. Raviler arasında zaman, mekan, yaşam birlikteliklerine önem vermişlerdir. kütüb Sitte diye bilinen hadis kitaplarını yazanlar, devirlerinin en büyük hadis inkarcısı olarak topladıkları yaklaşık 2 milyon hadisten 1 milyon 993 bin hadisi inkarla rekor kırmışlardır. Kitaplarına 7 bin civarında hadis almışlar. Tabi ben bu sayıyı mükerleri düştükten sonra veriyorum. Yani 7 bin diye ortalama mükerleri düşünerek veriyorum. Geçmişteki hadisçiler, günümüzdeki hadis inkarcılarından daha radikal kararlarla hadis diye bilinenleri inkar etmişlerdir. Ama bir farkla, onlar ortada hadis diye dolaşan bilgileri analiz ederek reddetmeyi düşünmüşler. Günümüzdekiler ise hadislerin içinde yalanlar var diye bazıları da toptan red mantığı yutmuştur. Böylece bazen böyle yapanlara garip bir soru soruyorum, yani toptan red edenlere. Hadislerin niçin inkar ediyorsunuz diye soruyorum. Cevap veriyorlar. İçinde yalanlar var. Peki diyorum. İçinde küfür sözleri olan bir kitabı kabul eder misiniz? Haşa diyorlar. Asla etmeyiz diyorlar. O zaman diyorum. Kur'an'ı anlayarak okuyor musunuz? Evet diyorlar. Peki hiç rastladınız mı? Allah bazen putpresslerin sözlerini ayet olarak veriyor. Bu sözler şirk içerikli. Yani küfür. Onlar şöyle derler diye başlıyor Allah. Anlatıyor onların düşüncelerini. Bazen bir ayet, bazen iki ayet. Müşriklerin sözlerini bazen aynı ayette, bazen arkasından gelen ayetlerle sorguluyor daha sonra. Ve diyor. Öyle değil mi? Evet diyorlar. Peki diyorum bu cevap alınca. O zaman içinde şirk sözleri var diye Kur'an'ın niçin reddetmiyorsunuz? Niçin onları silmiyorsunuz? İşte bu soru bu işin can damarıdır. Arkasından koskoca bir ama bırakır. Ama aslında önemli olan inkar değildir. Önemli olan, bilgi nereden gelirse gelsin, iyi bir analizle doğrularını yanlışlarından ayırmaktır. Ayetler bize bu analizlerin nasıl yapılacağını gösterir. Değilse, Kur'an'daki o şirk sözlerini içeren sözleri alıp, işte Kur'an bu diye söyleyebilirsiniz yani. Oradan ele alıp inceleyebilirsiniz. O zaman Kur'an bir anlam ifade etmez. Geçen de bir arkadaşa dedim ki, fırsatım olsa yeniden bütün kütübüsüteyi okurum, geçmişte hepsini okudum, yeniden okurum. Yeniden okuduktan sonra bugüne nakledilebilecek çok güzel, harika sözler var. Bunların her birisinin notaları yazarım, yeni bir kitap haline getiririm. Ve tahminen de 7-8 cilt olur. Dikkatini çekiyorum Çünkü okuduğum kadarıyla içinde o kadar harika sözler var ki, harika düşünceler, harki ifadeler, harika olaylar var ki bunları alıp da tekrar bugüne getirdiğim zaman 7-8 cilt olur. Bugün mevzu hadisler diye yazılan kitapların encamı, en fazla 400 sayfalık bir cilttir. Dikkatini çekiyorum. Yani bütün kütüb de, şunlar uydurma hadis olabilir diye aldıkları ve üzerinde tartıştıkları hadisler yaklaşık bir cilttir. O da zorlamayla, içinde yapılan yorumlarla. Değilse 200 sayfayı bulmaz, 100 sayfayı bulmaz. Alt alta yazdığınız zaman. Ama elinizde 8-10 ciltlik hadis kitapları var. İçinden derlenmiş, yalan olabileceği ihtimali olan hadisler bir cilt etmiyor aslında. Tarih var önümüzde yatıyor. Bilerek bazıları bu tarihi bize okutturmak istemiyorlar. Bilerek, art niyetle. Çünkü bazıları kendilerine Resul ilan etmek istiyor. Bazıları kendilerine Nebi ilan etmek istiyor. Bazıları kendilerini bu dinden soğutmak istiyor. Muhammed'den soğutmak istiyor. Onun için bilerek yalan var içinde diyorlar. Tamam. 1500 yıl boyunca... Bu hadis kitapların içerisinde yalan olduğu iddia edilen bütün hadisleri derliyorlar, topluyorlar, mevzu hadisler diye bir cilt etmiyor. İçindeki yorumlarıyla 400 sayfalık bir kitap yazabiliyorlar. Ama elimizde 8-10 ciltlik kitaplar var. Gerisi ne o zaman? Soruyorum gerisi ne o zaman? Kafanı çalıştır, o 400 sayfalık mevzu hadisler kitabını oku, ona göre de değerlendir. Yok öyle yok, biz hepsini reddederiz, bitti. Halbuki Allah bize ne diyor? Adil olun, adil olun. Allah bize Kur'an'da neyi öğretiyor? Doğru bilgiyle yanlış bilgiyi nasıl analiz edebileceğimizi öğretiyor. Örnek olarak müşriklerin sözlerini de veriyor. Bunları da sorgulayarak bize sorgulama mantığını öğretiyor. Onun için ben derim ki, Kur'an'a slogan olarak bakan, duygusal yaklaşanlarla hadis uydurucular arasında fark yok. Dikkatinizi çekiyorum. Kur'an'ın ne anlatmak istediğini anlamayıp da duygusal olarak bakan, ve sloganlaştıran insanlarla hadis uydurucularının arasında hiçbir fark yok. Her ikisi de okuduklarını anlamamış, inandıklarına kutsallık vererek akıl etmeden, muhakeme kurmadan kabul edip geçmiş. Halbuki Allah farklı bir şeyden bahsediyor. Akıl edin diyor, muhakeme kurun, doğruyu yanlıştan ayırın, bu melekelere sahip olun. Bunun yolunu gösteriyor ayetleri. Resul Muhammed'in sözlerine yaptıklarına gelince dikkatli olanların, Herhangi bir insanın sözlerini veya yaptıklarını fütursuz nakletmeleri ise bana çok ilginç geliyor. Muhammed'den bir söz nakledilince kulakları, tüyleri diken diken olanlar, bir bakıyorsunuz, ateist, Yahudi, Hristiyan, Budist, şu, bu, solcu, kapitalist falan filan, humanist, hangi fikir adamı olursa olsun, onların sözlerini maşallah şeyde de görüyorum, Facebook'ta şakır, şakır, şakır, şakır, şakır, şakır, şakır naklediyorlar veya konuşmalarında kullanıyorlar. Niye? Onlar Muhammed'den daha mı değerli? Hele bazı Müslümanlar, Müslüman olmayanların sözlerinden, yaptıklarından, alıntılar yaparak İslam'a ait fikirlerini geliştiriyorlar. Bir de böyle bir hastalık var. Bir bakıyorsunuz, Kur'an'ı anlatırken veya İslam'ı anlatırken anlattığı konu veya anlattığı mantık, bir sosyalistin, bir humanistin, bir laikin, bir kapitalistin mantığı. Mantık öyle. Neden? Çünkü zaten bu dinin nebisinden, rasulünden bağını koparmış. Hayata bakış tarzı artık bir sosyalist gibi, bir kapitalist gibi, bir humanist gibi, bir laik gibi. Bundan hiç rahatsız değil. Bu bir proje aslında, farkındadır Müslümanları bu noktaya getirmek, bu özellikle birinci dünya savaşından sonra meydana gelen bir proje. Bu projenin kurbanı olmuş farkındadır. İşte ben bu durumu hiç anlamıyorum. Anlayamıyorum da ve anlamak da istemiyor bu hastalığı. Allah'ın Resulü Muhammed'in sözleri yaptıkları elbette İslam'ı anlamaya büyük katkı sağlayacak. Hani. Bunu böyle kabul etmesek de fikir olarak, insanlık olarak katkılarının da önemli olacağına ben inananlardanım. Ama bakıyorsunuz, onun için toplam ret mantığını hiçbir zaman insani olarak bulmadığım halde toplumda buluyorlar. Dünyanın birçok fikir önderini okurken, araştırırken Müslümanların liderini anlatmak yerine atlıyorlar, anlamak yerine çöpe atıyorlar, onu araştırmayı gereksiz sayıyorlar ve böylece, Yeni bir Müslümanlık anlayışı doğuruyorlar. Rasullere sil, nebi'lere sil, kendine göre bir Müslümanlık yarat. Bu anlayışında ne İslam ile ne de insanlıkla hiçbir alakası olmadığına inanıyor. Allah'a asi olan, Allah'ın kurallarını uygulamayı red eden laiklerin, solcuların, kapitalistlerin, ateistlerin, hümanistlerin, budistlerin bile lider bilinip fikirlerinin takdir görüldüğü yerde Rasul Muhammed'i önemsiz sayanların ben şahsen Müslümanlığından kesinlikle şüphe ediyorum. Kesinlikle. Hadis tanımları hadis içeriğine, nakline yani rivayet zincirine göre değişir. Şimdi şöylece kısaca bir bakalım. Sahih hadis dendiği zaman aslında kitaplarında yazdıkları şudur. Rivayet zinciri sağlam olup rivayet zincirde bulunan raviler ravilik şartlarından geçmiştir. Hadisteki sahihlik hadisin içeriği olan söz değildir, rivayetin sağlamlığıdır. Peki biz nasıl biliyoruz? Sahih hadis deyince mutlaka peygamberden geldiğine inanıyoruz. Böyle bir şey yok. Sahih hadis tanımı zincir sağlam demektir. Hasan sahih ise rivayet zinciri sağlam olmasa da hadis içerik olarak güzel ve hoş demektir. Yani bir söz var. Rivayet zincirinde zayıflık var ama söz çok güzel. Yani altına sen de imza atarsın. Fakat hadis diye gelmiş. Ama zinciri kopuk. Sağlam değil. Zayıf hadis, rivayet zinciri kopuk olan, ravilerin birçoğu ravilik şartlarından geçmeyen, ancak hadis olmayabileceği konusunda da sağlam delil bulunmayan ve de güzel olmayan, normal, sıradan bir sözdür, sıradan bir haberdir. Öyle insanların vay be deyip hemen çok güzel bulup altına imza atılacağı bir Hasan-Sahih hadis gibi bir söz değildir. Mürsel hadis, Hasan-Sahih hadis tarifine benzer, rivayet açısından sağlam olmayan, içerik olarak güzel bir hadistir. Garip hadis ise, Rivayet açısından sağlam olan, içerik olarak garip olandır. Yani okursunuz hayret içinde, ya böyle şey mi olur dersiniz, aklınız almaz. Mevzu hadis, rivayet açısından ne olursa olsun, anlam açısından açıkça yalan, uydurma olduğu belli olandır. Mütevatir hadis ise, bazı alimlere göre üç, bazılarına göre dört, ayrı koldan gelen sahih hadistir. Yani zincirleri sağlam olacak, üç ayrı koldan veya dört ayrı koldan gelecek. Mütevadir hadis, haber olarak en güçlü hadistir. Bunun için birbirinden habersiz üç veya dört koldan gelmesi gerekir. Kolları çoğaltıp altı, on iki, yetmiş iki diyende olmuştur. Kol demek, Resul Muhammed'den itibaren kurulan raviler zincirinin birbirinden ayrı olmasıdır. Mesela bir zincirde geçen kişi diğerinde varsa o kol ayrı kol sayılmaz. Mütevadir hadis kurallarının olasılıklar çok zordur. Nitekim konunun başında rivayet edilen, rivayet ettiğim, kim adıma yalan söylerse cehennem de yerine hazırlasın hadisinin mütavatir olduğu iddia edilse de anlamı mütavatir kabul edilir. Değilse civayet zinciri açısından böyle bir hadis şartlarıyla oluşmamıştır. Bir de meşhur hadis diye bir tanımlama var. Meşhur hadis aslında hadis şartlarından geçmemiştir. Yani böyle yukarıdaki tarif ettiğimiz hadislerden şartlarından hiçbir şekilde geçmemiştir. Ama herkesin dilinde hadis diyebilir. Açıkça rivayetlere ters olmadığından hadis diye kabul edilir. Yani herkes onu hadis diyebilir, rivayetlere ters değildir, ayetlere de ters değildir, herkes onu öyle tekerlem olarak kabul eder gider. Bu da meşhurlaşmıştır. Bazıları meşhur hadisi mütevatir hadis kabul etmiştir. Zira mütevatir tevatür yani söylenti kökünden üretilip söylenti olmayan, kesin olan anlamında kullanılır. Hadis tanımlarından görüldüğü gibi muhaddisler kitaplarına arasından gelenleri almışlardır ama kendileri de yüzde yüz emin olmamışlardır. Özellikle altı muhaddisten sonra hadis ilim adamları kütüb-i sitte yani altı hadis kitabı üzerine çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Bugün elimizdeki tercümelerde veya tercümeye esas alınan yazılımlarda hadis altında hadis isimlendirmelerine ait bütün tanımlamalar sonraki hadisiler tarafından yapılmıştır. Ayrıca mevzu hadisler konusunda ciddi araştırmalar yapılmış, mevcut hadis kitapları hallaş pabuğu gibi atılmıştır. Her dönem mevzu hadisler üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bugün de piyasada çok değişik insanların yazdığı kitaplar mevcuttur. Hadis kitaplarındaki hadislere Resul Muhammed'in sözleri, yaptıkları takrirleri diye bakamayız. Hadis kitaplarındaki hadislere Resul Muhammed'in sözleri, yaptıkları takvirleri olarak rivayet edilen, Resul'e isnat edilen haberler olarak bakabiliriz. Yani bunlar %100 Muhammed'den gelen sözler, takvirler ve yaptıkları diyemeyiz ama Muhammed'den geldiği söylenilen sözlerdir diyemeyiz. Peki bu bakış tarzı rivayet edilen bilgilerin değerini düşürür mü? Elbette hayır. Böyle bakmak bu değeri düşürmez. Hadislerin Resul Muhammed'in söylediği zannedilen haberler olarak algılanması Resul Muhammed'in söylemediğine işaret etmez. Emin olamayız ama söylemediğine de emin olamayız. Resul Muhammed söylemiş veya söylememiş, yapmış veya yapmamış olabilir. Bu nedenle kesin ret veya kesin kabul etme yerine tarihsel bilgi olarak alınıp değerlendirmekte yarar var. Her şeyden önce hadis kitaplarında alınan bilgilerin çoğunluğu el yazması risalelere dayanmaktadır. Yani Resul'ün arkadaşları onlardan sonraki insanlar tarafından yazılanlara bağlıdır. Bu konuda ehli şia ehli sünnet camiasından daha önemlidir. Çünkü Emevilere karşı mücadele verirken kaynaklarına sahip çıkmayı ön plana almışlardır. Dikkat edin Onun için daha kaynak olarak yazılı belge olarak Sünnilerden daha üstün bir belgeye sahiptirler, belge külliyatına sahiptirler. Her ravi gördüğünü, duyduğunu beş ihtimalle algılar. Beş ihtimalle nakleder. Bunu önceki sunumlarda söylemiştim. Her ravi ya yalan, ya doğru, ya eksik ya da fazla algılar ve verirken de ya yalan katarak, ya doğru söyleyerek, ya eksilterek ya da fazlalaştırarak veya yorumunu verir. Biz ravilerin naklettiği haberlerle ilgili bu beş ihtimali mutlaka göz önünde tutmamız lazım. Sadece hadis ravileriyle ilgili mi? Elbette hayır. Günümüzde bile bir haber duyduğumuzda haberi bize getirenin beş ihtimalle getireceğini kabul etmemiz gerekir. Ben mesela İsmail kardeşime çok güvenirim. Bana dese ki ya Mehmet abi geçen de biriyle konuşuyordum. O şöyle şöyle şöyle şöyle dedi. Dediği zaman, misal böyle dediği zaman ben İsmail'e güvenirim. Ama ben insanım. İsmail de bir insan. İsmail'in o konuşmaları bana Doğru bir şekilde aktarabileceğine inanırken aynı zamanda insan olarak eksiltebilir de veya o cümlelere kurarken fazla cümle kurarak da bana anlatabilir. Veyahut da farkında olmadan yalan da söyleyebilir veya her şeyi bir kenara bırakır. O arkadaşla söylediği sözlerle ilgili, birisiyle ilgili söylediği sözleri kendi kafasındaki yoruma göre bana aktarmış olabilir. Ben bunu bilebilir miyim hangisiyle? Güveniyorum ama insan olarak algılıyorum. Bilerek yanlış söylemeyeceğine inanıyorum ama yüzde yüz doğru olabileceğinin yanında eksikli, fazlalıklı veya iyi niyetlerle kendi yorumunu aktardığını düşünebilirim. Ona güvenmem bu düşüncemi engelleyemez örnek yerine. O zaman insan gerçeğine göre hareket etmiş olur. Ama insan gerçeğini bir kenara bırakıp ben İsmail'e güveniyorum öyleyse yüzde yüz doğrudur dediğin zaman o zaman hata etmişim. Akıl, muhakeme, mantık bunu emre İnsan gerçeğine göre hareket etmeli. Allah insanlara aklı, körü körüne kabul etsinler, körü körüne baksınlar, körü körüne işitsinler diye vermemiştir. İnsan doğasını düşünerek olayları irdelemekle görevlidir. İnsanlar unutkandır, zaaflıdır, eksiklidir, kusurludur, yoruma da meraklıdır. Her birimiz kendimize bu açılardan bakabilmeliyiz. Bakın başkaları açısından da değil. Her birimiz önce kendimize bu açılardan bakabilmeliyiz kendimizdeki bu gerçeği gördüğümüz zaman karşımızdaki insanın da bu gerçeğinin olduğunu bileceğiz o zaman. Ama biz kendimizde bu gerçeği görmez de biz her zaman doğruyu söyleriz. Hiçbir eksiğimiz yoktur. Hiçbir fazlamız yoktur. Biz asla öyle kendi yorumlarımızı katarak meseleye bakmayız. Meseleyi karşımızdakine anlatmayız. Biz ne söylüyorsak her zaman doğruyu söylüyoruz diye bir bencilliğe, bir kibre sahipsek o zaman güvendiklerimize de aynı şekilde bakarız. Onları da kendimizle aynı görürüz ve o zaman da hatanın başına oturmuş, bütün düşüncelerimizi, bütün inançlarımızı gerçeğin karşısında dinamiklemiş oluruz. Şimdi düşünelim, hangimiz gördüğümüz bir olayı bütün encamıyla algılayabiliriz? Eksiğimiz olmaz mı? Hele başkasını anlatırken abartarak anlatmaz mıyız? Anlatırken kendi yorumumuzu katmaz mıyız? Şimdi biz yüzde yüz bütün gördüğümüz olayı algılarız, iddiasında bulunabilir miyiz? Evet dediğimiz zaman, o zaman gerçeğimizi inkar edelim. Ben anlatırken hiç abartı yapmam dediğimiz zaman mutlaka yalan söylüyoruz yani. Mutlaka. Farkında varmadan sohbet olsun diye abartabilmişizdir de. Veya anlatırken ben asla kendi yorumumu katmam. Hadi oradan. Defa bak. Baştan sona yorum yapıyoruz zaten hep. Hadisler sonraki ilim adamları tarafından Kur'an'la tenkit, metin olarak tenkit, tarihsel gerçeklerle tenkit, mekansal gerçeklerle tenkit, Hayatın gerçekleriyle tenkit gibi başlıklar altında elden geçirilmiştir. Muhaddisler yazmış ama öylece orada kalmamıştır. Hepsi tek tek elden geçirilmiştir. Yani hadisleri ayetlerle, tarihi gerçeklerle o dönemin mekanının hayat şartlarına göre ele almışlar, incelemişlerdir. Bazı kritikler yapmışlardır. Bugün bize çok ters gelen bazı hadisler, hadisciler tarafından kabulünün nedeni budur. Bakın bazı hadisler bize çok ters gelir ama hadisler kabul etmiştir. Nedeni de budur. Bugün bize aklen, mantıksız gelen bir hadisin konusu o devirde Arapların yaşadığı hayatın gerçeği olabilir. O zaman o mekanın bir gerçeğidir. Her toplumun bize göre çok garip aletleri vardır. Mesela bir belgesel seyrediyorum. Yemenliler kuşbaşı gibi kestikleri dana etini pişmemiş olarak sofraya koymuşlar, soslara batırarak çiçiyi yiyorlar. Belgeselde seyrediyorum. Hem de öyle bir yiyorlar ki iştahla yiyorlar. Birisi bu hadiseyi kitabına yazdı. Yazdığımız bu konuyu. Çiğ et yemeği anormal gören bir toplum okuyor. Şimdi akıllarına aykırı geldiği için, kendi yaşamlarında olmadığı için yalan mı sayacak? Mesela İzmir'de bir iş yerinde bir arkadaşla karşılaştım. Kendisi Kırgız, Kırgızistan'dan gelmiş. Konuşurken, sohbet ederken işte birbirimize de gelip gittik. Biz de diyor at eti yenir diyor örnek yeri. Ya yani mesela ben dedim işte Türklerin eski adetlerinde at eti yemek varmış. Ben mesela diyelim ki Kırgızistan'a gezmeye gelirsem bana at eti getirir misin dedim. Bizde yenir diyor. Bak şimdi. Bizde yenir diyor. Gayet normal. Dana eti gibi, oğla eti gibi, koyun eti gibi, keçi eti gibi, teke eti gibi getirecekler, önüme koyacaklar. Ben yiyor muyum? Ben yemiyorum. Ben at eti yemem. Çünkü alışmamışım. Ama o dana eti gibi yiyor. Ben nasıl dana etini hiç çekimmeden zevkle yiyorum. O da atedini zevkle yiyor. İki kültür var bakın. İkisi de Müslüman. Kırgız da Müslüman, ben de Müslüman. Şimdi bu odada bile bazıları ben yemem diyecektir. Müslüman atedide yemez diyecektir. Mesela. Mesela benim babamın çok anlattığı bir hikayesi vardır. Kendi hayatının gerçeği olarak. Gençlik çağlarında sarılık hastalığına yakalanmış ve askere öyle gitmiş. Askerde ise bu yaşam şartlarından dolayı hastalığı iyice artmış. Bu nedenle doğrudursa askerlik yapamaz bu adam diye bir subayın yanına emirleri vermişler. Eskiden emirleri diye bir kural vardı askeriyede. Subayların evlerinde hatımlarına yardım ederdi. İşte pazara gitme gelme, markete gitme gelme bilmem ne bugünkü kapıcılar gibi. Ve bazıları da o evde kalırdı. Yani evin bir odası verilirdi, subayların evlerinde bir oda verilir orada kalırdı. Şöyle avluda bir oda veyahut da alt katta bir oda. Babam da öyle. Hatta İzmir'e geldiği zaman de askerlik yaptı. Ben de Gazemi'de oturuyorum. İzmir'e geldiği zaman o nostalji olsun diye o dolaştığı yerleri beraber bir gezdik. Her Gezerken başından geçenleri anlattı. Bir gün yaşlı bir adam yanına çağırıyor. Oğlum diyor sende diyor, sarılık var. Babam diyor ki doğru söylüyorsun amca. Bana de sarılık var hem de askerde iyice arttı. Yaşlı adam diyor ki oğlum bu hastalık kolay kolay geçmez. Öyle tedavisi de kolay kolay yoktur. İlacı mülacı doğrudursa yoktur. Ama bir çaresi var çok zordur demiş. Babam da merak etmiş öyle çekiyor ya sağlık hastalığı. Nedir amca bu çaresi nedir demiş. Babam bunu hep anlatır. Adam diyor ki oğlum bir maşrapaya itrarını yapacaksın, dolduracaksın bir maşrapaya gözünü kapadı sonuna kadar içeceksin. Babam diyor ki olur mu ya amca diyor. Ben diyor kendi itirarımı nasıl içeyim? Dalga mı geçiyorsun benimle diyor. Hiç içilir mi diyor. Adam diyor ki gülüyor, oğlum diyor ister yap ister yapma. Ama bu hastalığın çaresi budur. Ben de de vardı böyle kurtuldum diyor. Bana da bir yaşlı adam söylemişti zamanda diyor. Babam gittim diyor, Hastalarca düşündüm diyor bir hafta düşündüm ikinci hafta düşündüm. Ne yapayım ne yapayım. Sonunda diyor adamın dediğini yaptım diyor. Yaptıktan sonra diyor bir ay kalmadı diyor. Ben de hiçbir şey kalmadı. Bu olayı da bize. Anlatırken işte çocuklar olarak delikanlı olarak dinliyoruz etrafında başka gençlerle falan anlatırken. Yani başınıza böyle bir şey gelirse bunu unutmayın diyor. Bu hastalığın çaresi budur diyor. İlacı budur diyor. Anlatıyor. Allah'a şükür böyle bir şeyle başıma gelmedi de. Gelirse yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Ama bu bir olay yani. Hayatın gerçeklerinin içinde bir olay. Şimdi bunu birisi yazdı. Örnekleyelim. Mesela şimdi ben bunu bu sunumda yazdım. kitabada geçecek. Bu ileride kitaplaşacak. Babamın bu hikayesi kitaplaşacak. Okuyanlar ne diyecek? "La git lan böyle saçma şey mi olur?" diyecek. ya. Yani. Ama ben hayatımda babamı karşımda gördüm. Hayatın gerçeği olarak ben iyileştin diyen adam hayatının gerçeğini bana anlatıyor ve başınıza gelirse böyle yapın diyor. Şükürkü gelmedi. Ayrı bir konu. Hadis kitaplarında Arap toplumunun yaşamına, onların geleneklerine uygun ama bize ters gelen birçok hadis var. Onun için bir hadis hakkında yorum yapmadan önce hadiste anlatılan konunun anlatıldığı toplumla, zamanla, mekanla ilgisi var mı yok mu araştırması yapılmıyorlar. Geçmişte bunu yapıyorlar. Onun için geçmişte hadis kaplarında geçen birçok bilgi, bize ters gelen bilgi bunun için geçiyor. O zamanla, o mekanla, o günkü şartlarla ilgisi var diye geçiyor. Dünyada öyle garip olaylar oluyor ki onları duyduğunuz zaman aklınız fırlıyor. Elbette hadisleri okuduğunuzda da aklınızın fırlayacağı olaylar olacak. Aklımızı fırlatan olayların olması, anlatılan olayların olmadığı anlamına gelmez. Aksine bir toplum hakkında bize açılımlar kazanır. Bay be deriz. neler olmuş. Mesela bir ara bir kitap okuyorum, o kitapta bir şey anlatıyor. Burada anlatmak istemiyorum. Öyle bir acayip bir olay anlatıyor ki, ben hayret ettim yani böyle bir olay nasıl gerçekleşebilirim? Burada anlatmaya da istemiyorum yani. Ama bu Güney Amerika'da bir toplumda hala da uygulanan bir olaymış. Hala da uygulanan ve acayip bir olay yani. Bazı toplumlarda olduğu gibi Arap toplumlarında bir kabile reisine mesela size devlet başkanına hediye olarak gönderilen kızı kabile reisinin veya devlet başkanının eş olarak kabul etmemesi savaş nedeni. Eş olarak kabulüyse barış nedeni. Şimdi bugün böyle bir şey var mı? Yok. Ama Resul döneminde var. Resulümüzle kavgalı bir kabile anlaşmayı düşündüğü zaman, barışı yapmayı düşündüğü zaman kızını gönderiyor Muhammed'e. Muhammed Medine'de de kurulan devletin başkanı. Kızını gönderiyor. Aldı, aldı eş olarak. Aldıysa barışı kabul etmiş olacak. Reddettiyse savaşı istemiş olacak. Çünkü kızı gönderen kabile reisi veya devlet başkanı kızını barış elçisi olarak gönderiyor. Karşı tarafın o kızı, kadını yaparak akraba olmasını istiyor. Reddi ise savaş neden oluyor. Aynı şey bugün Avrupa toplumlarında eski Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Portekiz, İspanya toplumlar arasında geçmişte olan hadiseler. Bir bakıyorsunuz Fransız kraliçesi İngiltere'ye gönderilmiş veya İngiliz kraliçesi Fransa'ya gönderilmiş savaşlarda barış yapmak için. derse savaş devam edecek. Kabul ederlerse akraba olacaklar. Aynı şey Osmanlı'da var. Osmanlı'nın padişahlarının hatımlarının çoğunun yabancı olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Bir gelenek. Eski tarihin geleneği. Şimdi bu olayı bilmeyen bir tarihçi araştırmacı veya gerçeklerden habersiz bir Müslüman şöyle der. Saçmalık ya bu der. Mesela Resulullah'ın çok fazla evliliklerinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Göndermiş, reddederse hapı yuttu. Savaş çıkacak. Yere. Ya kabul edecek ya reddirecek. İki ihtimal var. Ülkemizde hala Kadınların alınıp satıldığı başlık parası var. Aynı konu tersinden Drahma adı altında kadınların erkekleri alıp satması var Avrupa'da. Bunlar toplumumuzca bilindiği zaman garip gelmiyor. Ama bunları bilmeyen bir toplum için çok garip geliyor. Yani toplumumuzda başlık parasıyla kadınlar alınıp satılırken Avrupa'da erkekler alınıp satılıyor. Dikkat edin. Bastırıyorlar kadınlar erkek satın alıyorlar. Şimdi Türkiye'deki bir erkek bunu düşünemez yani. Ben der satılık mal mıyım? Mesela Türkiye'de zengin bir kadın bir erkeğe dese ki ben seni kocam yapmak için şu kadar para teklif ediyorum. Gel benim kocam olduysa dese ne der? Şimdi bazılara girecek keşke falan diyeceklerdir bazı erkekler de. Neyse. İslam'ın kuralları ayetlerle belirlenir. Ayetlerin dışında dinin hükümlerine ait kaynak kabul edilmez. Edillahi şer'iye diye bilinen kitap, sünnet, icmat, kıyas gibi konular bile ilk çıkışlarında farklı anlamlarla çıkmış, sonradan mezhepçi anlayışlarla anlamları değiştirilmiştir. Değiştirilmesine neden ise din kelimesinin aynı zamanda yaşam biçimi kabul edilmesidir. İslam'ın kurallarına ayetler belirler demiştik. Ancak hayatın kurallarını hem ayetler hem hayatın şartları düzenler. Bakın bu söze çok dikkat edin. Hayatın kurallarını hem ayetler hem hayatın şartları düzenler. Hayatın şartlarından ayetlere uymayanlar zaten dinen yasaklanmıştır. Ayetlerle yasaklanmayan hayatın kuralları Müslümanlar tarafından uygulanır, kural haline getirilir. Ne ile? Sünnet, ve icmaya. İcmaledir bir toplumun bir yaşam biçiminde veya bir düşünce biçiminde anlaşmasıdır. Sünnet bir toplumun adetleri, örfleri ve gelenekleridir. E ne oluyor o zaman? Ayetlerin hükmetmediği konularda gelen sünnete ve toplumsal icmaya yani birlikteliğe bakarak o yaşamın bir gerçeği olarak insanların hayatının bir kuralı haline geliyor. Bu hükümler çıkarken, bu anlamlarla çıkarken zaman geliyor, bu hükümler baskıcı bir anlayışla bütün zamanlara şamil kılınıyor. Halbuki Geleneksel gelen hükümler, gelenekler her toplumu bağlamaz. Her toplumun kendi birleşmesi, kendi icması diğer toplumları bağlamaz temelde. Hadislerde geçen Müslümanların hayat hikayelerinde de Arapların hayat gerçeklerinden gelen hayat kuralları var. Bunlara şöyle diyebiliriz. Bunlar Arapların hayatı bizi ilgilendirmez. Bir açıdan böyle diyebiliriz. Veya şöyle diyebiliriz. Resul Muhammed'in arkadaşlarının hayatı, hayatlarının kurallarıdır. Bize ışık olabilir. İşte bu ikinci görüşü seçmek daha akıllıcırdır. Ben öyle inanırım. Hadis kitaplarında aklımızı fırlatacak hadisler olabileceği gibi bir kenara yazıp yıllarca tekrar edeceğimiz sözler de vardır. Bir sürü boş bilgiyi okuyanlar merak edip bir hadis kitabını baştan sona okusalar eminim 10 ciltlik kitaptan en az 3-4 ciltlik topluma aktarılması lazım diye seçecek bir hadis olacaktır. Hem de Hadis inkarcıları tarafından olacaktır. Bugün sorun, ön yargıyla red mantığı oluşturarak ciltler dolusu başka kitaplar okuyanların hadis kitaplarını okumamasıdır. Hani okumaya başlasalar bile, art niyetle okuyup, red edecek hadis arayarak okuyup, bulduklarında fevran etmeleridir. Yani şöyle biz, ya düzgünce bir okuyalım, tespitlerimizi yapalım, daha sonra üzerinde Yorumlar yapalım deme yerine, mesela bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa okur, bir şey yoktur orada, hatta beğenir, ha iyi, iyi, iyi der. Bir tane kafasına takılan bir hadis vardır, yok lan bu saçmalıklarla dolu bu der, verir kitabı. Biz böyle mantıklı okuyoruz, dikkatini çekiyorum. Hadislere çoğu böyle red mantığıyla bakıyorlar ve böyle okuyorlar. Halbuki bir şey sabret bakalım, sonuna kadar git, sonra onları not et, onlar üzerine ne demişler, ilim adamları neden böyle demişler, bir araştır bakalım belki farklı bir şey vardır. İşte bunu yaparken üzerinde ders çıkarılacak hadisleri görmezlikten de gelirler. Halbuki şöyle yapsalar, hoş ve güzel bulduklarını ayrı bir dosyaya, aklını fırlatanları ayrı bir dosyaya kaydederek okumuş olsalar, ortaya iki tane kitap çıkacak. Birisi, aklını fırlatan hadisler, bak başlık da çok güzel. Ben Allah nasip olursa, şu çalışmalar bitirilse, elimde üç kitap var, onları da yazar bitiresem böyle bir çalışmayı yapmak istiyorum. Mesela Müslüm ve Buhari'yi tekrar okuyup aklımı fırlatan hadisler diye ve hoş ve güzel bulduğum hadisler diye iki tane çalışma yapıp ikisini de ayrı bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Hedefimde. Böyle yapsalar ortaya iki tane güzel eser çıkacak ve çok da insanlar faydalanacak. Allah Müslümanlara bilmediğiniz şeylerin ardına düşmeyin diye yol gösterirken aynı zamanda adil olun Gerçekleri de inkar etmeyin demektedir. Bizler hadisleri inkar ederek ne bilmediğimiz bir inkarın peşine düşmeliyiz ne de adil olmayıp gerçekleri inkar etmeliyiz. Çünkü toptan inkar bilmediğin peşine düşmektir. Allah'ın bize verdiği ömrü değerlendirip dikkatli bir şekilde Allah'ın bize örnek kıldığı Resul Muhammed'i tanımalıyız. Hatta dünyadaki birçok insandan önce bizim tanımamız elzemdir. Arkadaşlarının hayat hikayelerinden örnek almalıyız. Herhalde onları tanımak, örnek almak, Müslüman olmayan birçok insanı tanımak örnek almaktan daha iyidir ve daha Müslümana yakışandır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sabrınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi geceler diliyorum.